biraz hani e, felsefi kavramlar üzerinden politikaya nasıl bakabiliriz diye. Bu çünkü önemli. E, neden önemli? E, aslında filozofların biyografileri açısından da, yaşadıkları dönem açısından da e, ya da politika e, aktörleri açısından da baktığımızda bunları hep ilişkili biçimde ilişkili görüyoruz tarihsel e, bakımdan. O yüzden bu ayrımın e, güncel açıdan çok e, Akademik çevre ya da teorik çevre e, açısından e, bir birliği ya da yakınlı söz konusu olsa bile, gündelik siyasette çok felsefeyle e, yürümediğimizi, aslında çok felsefeyle iş görmediğimizi, e, felsefe aracılığıyla siyasete bakamadığımızı e, söylemek mümkün. Bunun da e, yarattığı belli yüzeyselliklerin olduğu hem pratik açısından hem e, kavrayış tarzımızın e, derinliği açısından e, olumsuz etkileri olduğunu görmemiz mümkün. E, ama tarihsel açıdan işte bunun ancak felsefeyle, yani e, yürüttüğümüz siyasi e, faaliyetin ya da e, bir ideolojik fikri e, benimsemenin, onu, onu sürdürüyor olmanın bir felsefi derinlikle e, birlikte ancak e, gerçekliğe bir müdahale şansı yarattığını söyleyebiliriz. Bu anlamıyla aslında e, devrimci bir e, faaliyet bahsediyorsak, devrimci bir fikirden bahsediyorsak bunun nihai olarak felsefeyle zorunlu bir bağ olması gerektiğini başlangıç olarak paylaşmak isterim. Bu çok kişisel de bulabilirsiniz ama bunu kişisel bir görüş olarak, özellikle <gülüyor> bir argüman olarak söylemiyorum. Tarihsel bir olduğu olarak bunun böyle olduğunu görüyoruz. Zaten en temelde Marksist düşüncenin felsefeden ne kadar yararlandığını hepimiz biliyoruz. Ve bu yararlanma söz konusu olduğunda sağlıklı bir siyasi yaklaşımı hem düşünsel anlamda hem pratik anlamda yürüdüğü dönemlerde ve kişilerde belki devrimci önderler açısından bütünlük bir felsefi okumaya tanık oluyoruz. Lenin'de, Marx'ta, Gramsci'de, Rosa Luxemburg'da bu gibi isimlerde güncel de bu bahsedebileceğimiz isimler var. Ama Marxist çizgide bir felsefi özün olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu felsefi özün ıskalanamayacağı, askıya alınamayacağı bir öz olduğunu Gerçekten devrimci bir teori, devrimci bir teori, değiştirme algısı içindeysek bu özün kaçınılmaz olduğunu, aslında zorunlu olduğunu görebiliyoruz. O yüzden felsefe aslında hepimizin özsel etkinliklerinden birisi olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir tabii e, engelleyici ya da e, böyle olmasının, algılanmasının nedeni felsefenin çok fazla akademikleşmesi belki buna neden olmuş. Yani çok fazla siyasi e, tartışmaların dışında sanki bağımsız bir e, uzmanlık alanıymış gibi felsefe e, yapıldığı sürede tabii ki insanlar da sanki felsefe işte soyut, aşkın, e, sağ e, tırnak içinde metafizik bir alanmış gibi. Metafizik üzerine de biraz e, belki değinmek isterim. Dolayısıyla bu böyle bir handicap'a neden olmuş, sanki felsefe tamamen ulusal bir i̇şte Aslında bu tamamen şey kapitalizmdeki iş bölümüyle de e, açıklanabilir. Yani e, işte zihinsel emekle maddi emeğin ayrılması gibi e, olgularla açıklanabilir ve e, buradaki en engel e, akademik e, sınırlarda felsefenin görülüyor olması, çok bildiği bir engel. E, dolayısıyla e, pratik hayatın bir parçası değilmiş gibi felsefenin görülmesinin yarattığı büyük bir siyasi siyasetteki yüzeyselliğin büyük bir önündeki en büyük <gülüyor> engellerden birisinin bu olduğunu söylemek mümkün. Burada iki ayrımı hepimiz biliyoruz. Yani maddeci yaklaşımla idealist yaklaşım arasında bir, e, ayrımın e, felsefe, felsefe tarihi ya da düşünce tarihi açısından çok temel iki ayrımı oluşturduğunu, aslında diğer ayrımların bu ayrım, bu iki e, çizginin etrafında dolaşıp durduğunu e, görebiliyoruz. E, dolayısıyla devrimci bir e, düşüncede, devrimci bir kavrayışla, devrimci bir yorumlamada e, hangi çizgide durduğumuzun netliğinin bir önemi var. Yani maddeci bir çizgide mi e, duruyoruz yoksa idealist bir çizgide mi durduğumuz e, önemli. Burada zaten e, kısaca hani idealizmi biliyorsunuz, ideal fikri. Yani fikir ya da bir aşkın e, varlık anlayışına dayanan ve öznelin tüm gerçekliği kurduğuna e, ya da zihnin tüm gerçekliği tesis ettiğine ilişkin bir yaklaşım kabaca söylemek gerekirse. Maddecilikte ya da materyalizmde eee bildiğimiz üzere daha da içinde olduğu, daha eski bir tarihi olan, gerçekliğin dışımızdaki maddi gerçek, fiziksel gerçeklik olduğu, dolayısıyla bizim zihnimizi ya da bilincimizi beledeyen varlık alanında maddi olan olduğu, İşte Marx'ın madde mi bilinci belirler, bilinç mi maddi belirler tartışmasında, maddenin bilinci belirlerini argüman üzerinden maddeci bir de örnekleyebiliriz. Bu tabii çok kaba bir ayrım. Yani maddeciği çok daha derinlemesine ve de çok daha derinlemesine ele alınacak bir yaklaşım. Burada baştan olarak söylemek söylememiz gereken şey, bu iki yaklaşımın da kaba bir tanımla olan ziyade ayrıntılı biçimde incelenmesi, işte aslında düşünce tarihi açısından da, siyasal tarih açısından da önemli kendi siyasal çizginizi belirlerken. Dolayısıyla bu yaklaşımları sanki böyle felsefenin konusuymuş gibi düşünsek bile, bile aslında burada çok rahat şeyi görebiliyoruz. siyasetle felsefenin ortak bir hat üzerinde geliştiğini görebiliyoruz. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Devrim fikri ya da Marksın komünizm için söylediği şey komünizm bir iddia değil, gerçek bir harekettir vurgusu. Aslında buradaki felsefeye kapı aralayan sorulardan birisi Yani gerçeklik nedir de gerçekliğin bir hareketinden, bir dönüşümünden bahsedelim. Dolayısıyla devrim fikrinin aslında gerçekliği köklü bir şekilde değiştirmesi, radikal biçimde yeni bir yaşam tarzına, yeni bir varoluş tarzına dönüştürmesi aslında bizim gerçeklik sorunuyla, sorunuyla kaçınılmaz biçimde uğraşmamız gerektiğini gösteren yönlerden birisi gerçeklik nedir sorusu da tabii ki felsefenin temel hemen sorularından bir tanesi. İşte bu soruyu nasıl cevap veriyorsak yasal fikri, ideolojilerimizi buna göre oluşturmuş oluyoruz. Ama dediğim gibi burada şimdi şey zaman sınırlı olduğu için kısa kısa bazı şeylere değinmek zorundayız. Dolayısıyla gerçeklik nedir sorusu bizim açımızdan bir başlangıç sorusu olabilir. Çünkü biz gerçekliği dönüştürmeye çalışıyorsak, devrimci bir hamleyle, devrimci bir hareketle başka bir siyasal yaşam tarzını, başka bir toplumsal yaşam tarzını benimsiyorsak ve bunun için çaba sarf edeceksek çıkış noktamız gerçeklik nedir ki biz onu başka bir gerçekliğe dönüştürmeye çalışıyoruz sorusu olmalı. Buradaki felsefenin siyasete kattığı bir başka sorun da insanın da aslında ayırt edildiği noktalarından birisi. Çünkü biz genelde felsefede hep insanı diğer varlıklardan ayırmaya çalışıyoruz ama bu biraz metodolojik açıdan düşünelim Yani niyetinde hani ekolojik açıdan çok uygun bir şeyi olmayabilir, eleştirilir çünkü bu. Hep insanı ayırmaya çalışmışız felsefede. En temelde de akıl sahibi varlık olarak nitelendirmemizin ekolojik sıkıntıları var. Bunun farkında olarak ve kendi kenara koyarak insanın ayırt edici noktaları, bu bir üstünlük açısından değil, tamamen insanı, insanın kendi doğasına mahsus bazı özellikleri olduğunu açıklamak açısından çok önemli. insanın değer ve anlam veren bir varlık olması aslında diğer canlılardan bizi ayıran temel düsturlardan birisi. Dolayısıyla toplumsal varlığımızı belli değerlere ve belli anlamlara, anlamlar atfederek inşa ediyorsak devrimin de yeni değerler ve yeni anlamlar yaratma fikri olarak bir anlamı varsa değer ve anlam sorununu yine gerçeklik sorunu gibi felsefi açıdan ele almak durumundayız ya da felsefe ve politik açısından ele almak zorundayız. Buradaki temel tartışmalardan bir tanesi de tabii gerçeklik eğer bizim dışımızda var olan ve bizim de dahil olduğumuz tüm varoluş tarzları, tüm varoluş biçimleri olarak, bütün bunların toplamı olarak ve sonsuzluğu olarak belki düşündüğümüzde, işte nesnel değere ya da nesnel anlamlara nasıl ulaşabiliriz? Aslında burada da işte en temel soru, nesnel bilgiye, nasıl ulaşabiliriz? Bu çok klasik bir felsefe sorusudur. Ama bu çok siyasi bir sorudur. Yani e, madem ki biz işte e, gerçekliği e, dönüştürmeye dönük bir eğilim içindeysek nesnel gerçekliği kavramak zorundayız. Nesnel gerçekliği kavramadan nesnel bir müdahalede bulunamayız. Yani yaptığımız tüm edimler aslında daha öznel, daha kişisel ya da daha kapalı müdahaleler olacaktır. Belli bir kitleyle e, sınırlı müdahaleler olacaktır. Dolayısıyla e, devrim bu anlamıyla e, düşündüğümüzde yeni değerlerin e, aslında savunulması e, ama bu değerlerin nesnelliğinin nasıl kurulacağına ilişkin bir e, soruyla sürdürülür. Burada tabii siz istediğiniz zaman katılabilirsiniz. Yani bir şey sohbet düzeyinde olursa daha iyi olur mu? yani nesnel bilgiye ulaşabileceğimize ilişkin bir fikrimiz varsa bunu paylaştığımızda yarar var. Hem tartışmayı sürdürmek açısından da önemli. Ya da nesnel değerlere sahip olabilir miyiz? Etik değerlerden şimdilik bahsedelim. <gülüyor> Bu konuda bir fikri olan var mı? Yani nesnel bilgiye nasıl ulaşabileceğimiz hususunda gerçekliğin bilgisine ulaşabilir miyiz? Çünkü şu andaki yürütülen teorik tartışmaların önemli bir kısmında nesnelliğin e, mümkün olmadığına ilişkin çok fazla argüman var. Özellikle bu son fizik e, yani maddeyle ilişkin maddeye ilişkin e, tartışmalarda e, maddenin hareketinin kavramlanmaz olması. Işte ben çok fizik bilmem ama merakla biraz da şey takip ediyorum. Hani o dalga hareketinin bilinemiyor olması. Aslında zihin tarafından kuşatılıyor, kuşatılamıyor olması. Bu acaba bizim nesnel bilgiden vazgeçmemize e, neden olan bir e, şey mi? Sonuç mu? Bilinsel anlamda. Nesnel bilginin olanaklı olduğunu düşünüyor mi? çıkış duyularla oluyordu mesela. Duyularla ulaşmaya çalışıyordu Ama onun da karşı her zaman geliyor. Duyuların yanılması gibi, yanılgı olması Yani tercih ettiğimiz duyular oluyordu. Duyular bize nesnel bilgi verebilir mi sizce? <gülüyor> Yeterli değil. <gülüyor> Yani bu önemli bir soru çünkü biz de eğer devrim fikrini benimsiyorsak ki devrim fikri e, niyetinde Marksist e, düşünceye baktığımızda Marksist e, düşünce tarzında devrim ve biliyorsunuz dünya ölçeğinde bir e, dönüşümün e, öngörüldüğü bir e, yani komünizm dediğimiz e, toplumsal sistemin dünya ölçeğinde bir dönüşüme neden olacağı gibi bir argüman söz konusu. Dolayısıyla burada bir nesnel argüman var. Yani bunun e, Marx tarafından öne sürülüyor olmasının nesnel temelleri olmalı. Acaba Marx çok öznel bir argüman da mı bunu temellendiriyor? Nihayetinde kapitalizmi çözümlemesi doğru. Yani onu o çözümlemeyi e, doğrulayan zaten bir pratik var. Tarihsel bir e, süreç var kapitalizmin hareketinin. E, Tabii ki şu andaki günümüzü açıklayamayan bir sürü kısmı da var ama Marx bir hamle ileri geçiyor ve bir şekilde kapitalizmin kendi krizi nedeniyle, kendi çelişkileri nedeniyle sınıfsız topluma geçişin mümkün olduğunu söylüyor. Bunu tabii devrim fikrinden bağımsız olarak düşünmüyor. Acaba çok özner bir öngörü mü bu? Marx salgıyor mu? Yani Marx yanıladabilir. Hani burada illa Marx bu harf gibi bir şey insanları Merhabalar. Savunmak gibi değil de Marx'ın ortaya koyduğu argüman bilimsel temellerle ortaya konulmuş bir argüman. Yani kapitalizmin hareket yasasını keşfetmeye çalışıyorum diyor ve bu hareket yasasını ve kullandığı temel kavram eğilim kavramıdır. Bakın hep kavramından ziyade e, tarihsel bir eğilimden bahsediyor kapitalizm yasasından ki bilimsel e, açıdan kullandığı bir terim bu. Bu önemli yani nesnel bilgi eğilimin yasasını keşfetmektir diyor. Marksın özgün taraflarından biri budur. Kapital ciltte de aynı havramı sürdürür. Eğilimi yasasını keşfederseniz nesnel bilgiye ulaşırsınız diyor. Bu aslında güncel fizik tartışmalarıyla da çok şey uyuşan bir şey. Yani e, mutlak bir bilgi yok, eğilim var ve o eğilimin yasası e, söz konusu. Yasayı keşfederseniz bu eğilimin sınırsız bir topluma doğru gittiğini tarih açısından görebiliriz diyor. Bu iddialı gelebilir ama bunu bilimsel olarak temellendiriyor Marx. Marx özgün taraflarından birisi de bunun. Aslında önerdiğiniz makalede de kısmen buna değiniliyor. Yani anlatılan senin hikayenin dediği kısımda aslında o toplumsal ya da evrensel bir tarih anlatısı olduğunu ileri sürerken bu evrensel tarihi Yine evrensel başka bir dönüşüme neden olacağına ilişkin bir argümanla hareket ediyor. Kendinden sonraki, yani yaşadığı dönemin ötesinde bir şey söylemiş oluyor aslında. Ve bunu e, bilimsel bir temele dayandırarak söylüyor. Bu önemli çünkü e, nesnel bilgilerin nasıl olanaklı olduğu, işte devrim fikriyle e, devrimin, devrim için savunduğumuz değerlerin nesnelliğini temellendirmek açısından önemli. Yani devrimci bir fikir kendisini nesnel olarak temellendirmeli. Bu bir zorunluluk. Yani kimse kendi kişisel görüşlerine, kişisel ideolojisine kişisel... Çünkü idealizm. Yani diğer türlüsü idealizm. Yani nesnel bir zorunlulukla devrimi savunmuyorsa, diğer türlüsü idealizm. Yani sadece şunu söylemek mümkün değil. Ya ben şu anda mevcut koşullarda bu bana anlamlı geliyor gibi bir şey değil. Buradaki anlam nesnel bir düzleme değer de aynı şekilde nesnel bir düzleme sahip olmalı. Nesnel değerlere sahip miyiz? Nesnel bir anlam yükleyebiliyor muyuz devrimi? Devrim bu anlamıyla iradi bir şey değil. Doğrudan doğruya tarihsel zorunluluğa dayanan bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. İşte bunu bu tartışmayı derinleştirmemiz olanak sağlayan şey felsefe. Çünkü nesnerliği tartışmamıza olanak sağlayan şeylerden biri. Sadece tersife değil tabii ki ama tercih, e, önemli bir uğrak. Dolayısıyla devrimin e, basit bir tersine çevirme, aslında Marx'ın Hegel yaptığı gibi, Hegel'in düşüncesinde ya e, da yönteminde yaptığı gibi tersine çevirme değil. Bütün varoluş sürecini, varoluş tarzını yeni değerlerle yeniden tesis etme anlamında değer fikrinden bahsedebiliriz. Bu anlamıyla aslında yaşamın köklerine müdahale etme. Dolayısıyla varoluşun kökleri araştırması da felsefi bir araştırmadır. Yani buradaki temel yine ortaya çıkan, karşımıza çıkan kavram insan doğası. İnsan doğası nedir ki değerlere ya da anlamlara sahip bir bunu, bunu bir devrim aracılığı, yeni bir varoluş tarzına, yeni bir değeri fesis etmek üzere e, ortaya çıkabiliyor. Bunu, bu, bunu bir süreç olarak e, yaşayabiliyor. E, bu, bu tartışmalar, dediğim gibi, değiliyorum sadece çünkü çok uzun. Yani insan doğası, gerçeklik, nesnel bilgi gibi, nesnel bilgiye nasıl ulaşabiliriz e, gibi tartışmalar. Çok uzun tartışmalar. E, Siz de Müdahale edin lütfen. Ee, yani fikirlerinizi e, paylaşın. Ama e, şey açısından baktığınızda iki kavram devrim ve felsefe açısından baktığınızda ikisini ortaklaştıran ikisini buluşturan e, kavramın işte bu nesnel bilgiye sahip olmak, nesnel değerleri savunabilmek e, üzere aslında gerçekliğin e, zorunlu yasalarını açığa çıkarmakla e, ilişkili olarak Düşünebiliriz. Bu Marksist düşüncenin temel e, eğilimlerinden bir tanesi Lenin'in de yaptığı bu. E, aslında bir tırnak içinde bir bağlamda e, Hegel'in de başka bir biçimde yaptığı şey bu. Yani zorunluluk özgürlüktür e, ya da özgürlük zorunluluktur e, argümanı farklı biçimlerde e, felsefe tarihinde ve e, siyasal düşünce tarihinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz burada Marx'dan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Aslında devrim e, zorunluluğun yasasını açığa çıkarmaktır. Ne <gülüyor> anlamda? E, eğer komünist bir devrim e, devrimin zorunluluğundan bahsediyorsak burada bir toplumsal özgürlüğü hedefleyen ve bunu işte evrensel bir değer olarak gören bir devrimden bahsediyoruz demektir. Bakın burada evrensel bir değerden ve benim bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Bu bir erdemdir diyor. Toplumsal ya da evrensel bir değer olarak özgürlüğü savunmak ve bu bunu savunurken devrimci bir mücadele, devrimci bir çaba içinde olmak evrensel bir erdemdir diyor. Bu aslında idealist felsefenin çok fazla kullandığı bir şeydir. Yani evrensellik erdeme ya da etik ilkelere bir evrensellik atfetmek işte Kant'taki kategorik imparativ dediğimiz şeydir. Ne yaparsan yap, işte diğerini bir özne olarak gözet. Akıl sahibi varlığını, kendin bir akıl sahibi varlık olarak yaptığın eylemle diğer akıl sahibi varlıkları gözet. Bu bir buyruktur mesela Kant'ta. Evrensel bir buyruk. Ya da Platon'daki idea. O da işte iyi en yukarıda, en üstün varlıktır. O iyiyle buluşursan, o iyiyle kaynaşırsan, iştirak edersen o iyiye, sen de erdemli eylem içinde bulunursun. Bu idealizmin evrensel ya da e, iyi kavramı. Ama enteresan biçimde, Marksız çizgide evrensellik başka bir e, tarzda, maddeci bir tarzda, e, gerçekçi bir tarzda e, ele alınıyor. Ve e, şeyin Lenin'in çok enteresan ifade, yani Lenin'i biz hep böyle daha e, politik bir aktör olarak düşünüyoruz ama... Lenin'in e, ciddi bir felsefi e, çabası söz konusu gençlik yıllarından itibaren. Marx'a da bu var. Ve e, çok sık söylediği bir şey, yani devrimci bir fikrin e, felsefi bir derinlikle sürdürülmesinin kaçınılmaz olduğunu söyler Lenin. Marx da bunu söylüyor e, farklı biçimlerde. E, ama şunu e, çok rahat görebiliyoruz, yani devrimci bir fikrin... E, Buluşacağı temel e, disiplinlerden birisi felsefe. Ve bu, bu olmazsa olmaz diyor. Yani özellikle gençlerin eğitim açısından. Felsefeyle, teoriyle, felsefe ile, teori ile, felsefe dediğimiz şey işte akademik felsefe değil. Tam da bu sorunlarla uğraşması. Gerçeklik nedir? Nesnel bilgi nedir? Erdem nedir? Anlam nedir? Ya da değer nedir sorunlarıyla uğraşmayan bir devrimci <gülüyor> yüzeysel kalır. Ve hiçbir şekilde devrimci bir şeyi, fikri ilerletmek ya da devrimci bir pratik ilerletmek konusunda etkili olamaz ee, diye bir yaklaşım var. Bunlar çok keskin ifadeler ama bunlar doğrudan doğruya e, Lenin'in ve Marx'ın kullandığı ifadeler. O arada bir para, şeyde, parantezden e, bir şey söyleyeyim. Bu biraz da şey açısından, yani dedim gibi ya, bu biraz kavramsal bir sohbet olacak ama... Artık. Biraz ön yargılarımızı kırmak açısından, felsefede bazı kavramların çok fazla ön yargılı kullandığını görmek mümkün. Bunlardan birisi de metafizik, metafizik kendi fikrimi söylemem gerekirse felsefeyle aynı anlamda kullanılabilir. Bize böyle dini, teolojik şeylere metafizik diyoruz ama metafizik felsefe yapmakla çok yakın anlamda kullanılabilir. Marx da gençlik döneminde sanırım 24-25 yaşlarında babasıyla yazışırken e, yasaların metafiziğini yapmak için heyde <gülüyor> uyumuyorum bile diyor. Yani çalıştığı ve çok yoğunlaştığı bir dönem. Aslında Hegel'in e, işte hukuk felsefesiyle uğraştığı bir dönemde yasaların metafiziğiyle uğraşıyorum diyor. Dolayısıyla oradaki e, kavramları, yani felsefedeki bu kavramları, bu e, maddeci düşünceye sahip olan bir kısım belki Marxist e, sıfatıyla kendisini tanımlayan insanların sık yaptığı bir şeydir. Dogmatik bir şey bu aslında. Yani bazı kavramları sanki idealist felsefenin tekelindeymiş gibi kullanmamak ya da onlardan vazgeçmek değil. Onların tanımlarını iyi kavramak ve ne anlamda kullanılacağını e, iyi bilmek. Dolayısıyla aslında bunu materyalist felsefe için, maddeci felsefe için ya da Marksist felsefenin derinleşmesi için kullanışlı biçimde e, ele almak durumundayız. Bu anlamıyla metafizik e, bir şeyin temellerini bir şeyi varlığa getiren ilkeleri araştırmaktır. Bu hangi sorun olursa olsun yani özgürlük sorunu olabilir, devlet sorunu olabilir. Eğer devletin varoluş ilkelerini ya da özgürlüğün varoluş ilkelerini, onu devleti devlet yapan ilkeleri araştırıyorsak bu metafiziksel bir araştırmadır. Çok genel anlamda kullanabiliriz. Dolayısıyla bu kavramları ilişkin ön yargıları bir şekilde yıkmak durumundayız. Bu önemli. Çünkü işte dogmatik düşünmenin temellerinden ya da nedenlerinden birisi bu, kavramların yargılı biçimde tanımlanıyor olması. Dolayısıyla bu biraz da belki şeyi söylemeye çalışırsak, yani bu bir bütün olarak kavramlar tarihi, teorinin tarihi, Marksist düşüncenin tarihi, pratik açıdan devrimler tarihi, insanın sonuçlu toplumsal yaşamının e, tarihi, aslında bir insanlık tarihi e, açısından düşündüğünüzde e, ortaya çıkan tüm bilgi e, toplamının bizim ortak mirasımız olduğunu kavramamız aslında bir devrimci açısından önemli bir e, boyut. Nihayetinde e, biz evrensel varlığımızı ancak bu bilgiye, bu kavrayışa sahip olabilirsek e, ortaya çıkarabiliyoruz. E, nihayetinde yani binlerce yıllık bir insanlık tarihi var ama biz zaten yani çok az bir kısmının bilgisine sahibiz. E, ama bu kavramı kavramımız aslında bizim işte o nesnel biçimde devrim fikrini savunacak e, savunuyor olmamıza e, temel oluşturacak şeylerden birisi. E, bunun e, bu olmaksızın aslında işte devrim fikrinin bir kişinin neden devrimci olduğuna ilişkin fikrini çok sağlam biçimde tesis edilemediğini görüyoruz. Dolayısıyla tüm insanlık tarihi ilişkin bir kavrayışa sahip olmak zorundayız. Bu aynı zamanda gene felsefi bir terim olarak ontolojik bir aslında derinleşme olarak düşünülebilir. Yani kendi varlığınıza ilişkin bir soruşturma olmaksızın aslında devrimci bir aktörün, devrimci bir şahsiyetin ya da bireyin nasıl olacağına ilişkin fikrimiz her zaman yüzeysel kalır. Yani birileri ya da bir grup içinde bir siyaset yürütmek durumundaysak, o grubun yürüttüğü biçimde ve sıradan ya da yüzeysel biçimde o varoluşun bir parçası oluruz. Bu anlamda baktığımızda devrimin eğer zorunluluğun kavranmasıysa ya da devrim Zorunlulukla özgürlük arasındaki ilişkiden e, bahsetmek biraz uzun bir mesele ama e, en azından şunu söyleyebiliriz. E, Zorunlulukla özgürlük arasındaki bağ aslında bizim doğanın e, bir parçası olmamızdan <gülüyor> önerilerek oluşturuluyor. materyalist tersif açısından. İdealist açısından başka türlü e, yani hegel, hegel başka türlü bir e, eşitlikten bahsediyor. E, özdeşlikten. E, ama e, bunu aynı biçimde Marx da söylüyor. Yani kişi kendi doğasına uygun biçimde davrandığı ölçüde özgürdür. Ve bu doğa zorunlu bir doğadır. Yani aslında içinde bulunduğumuz fiziksel doğanın zorunluluk yasasına uygun biçimde davrandığımız sürece özgür oluruz diye bir yaklaşım var. Bu tartışılmaya müsait bir tanım. Yani doğanın yasası, doğanın zorunlu yasasına uygun biçimde davranıyor olmamız bizi özgürleştirir Argümanı, bir özgürlük felsefesi bu. Bu konuları fikirlerinizi merak ederim. Yani. Sizce böyle mi? Yani biz doğaya uygun <gülüyor> biçimde yaşadığımız zaman ancak özgürleşebiliriz diye kabaca ifade etmek gerekirse. İdealist felsefede daha aşkın bir ilke vardır ve zorunlu olarak ona uyarsan, işte Platon'daki ideal gibi, Hegel'deki Tin gibi, bir zorunluluk, o zorunluluk, zorunluluğun kaynağı, kaynağı odur ama materyalist felsefeden doğadır bildiğimiz, içinde yaşadığımız varoluşumuzun nedeni olan fiziksel doğa. Bakın bu çok ekolojik de bir şey, algüman aslında. Zorunluluğun yasası dediği şey doğanın yasası. Yani doğanın ekolojik bir birey olursa aslında özgürlüğünün koşulunu yerine getirmiş olursun diye daha güncel biçimde de formüle edilebilir. Ama bu şekilde sorulduğu zaman hani doğa, insan doğası yani bizim doğamız hani böyle bir idealist sanki felsefeye de yaklaşmıyor mu yani? Hani bu çok soyut bir soru olarak kalıyor. Hani insan nedir? Biz neyiz? O değer nedir? Bu neden, bu değer nedir? Hani bunu tanımlayabilir misin? Şunu tanımlayabilir misin? Hani şu nesnel birlikte nasıl ulaşabilirsin? Böyle bir soru yani. Hani bunu böyle bir daha bir pratikte bir Tarihsel bir süreçte ortaya çıkan problemlerle düşünmemiz gerekmiyor mu? Yani doğa da değişen bir şey. 19. yüzyılda bir doğası var. Şimdiki yaşadığımız doğa da çok farklı bir do yani daha farklı doğal da olabilir. Hani burada böyle bir değişik bir böyle <gülüyor> bir diyalektik olabileceğini ben düşünüyorum. Yani pratikler fikirler arasında, düşünce arasında, eylemle işte hani bizim yeniden ve yeniden keşfetmemiz toplumsal olan şey nedir? Bizi birbirimize bağlayan şey nedir? Özgürlük nedir? Gibi böyle bir şey. Yani hani o ne bileyim hani çok böyle Bulgar bir materyalizmde ülkeye ilişkilerini değiştirdiğiniz zaman e, hani her şeyin değişebileceğine dair böyle bir öngörü var. İdealist bir şeyde ise, felsefede ise hani nasıl düşündüğümüzü değiştirince sanki dünya değişecekmişiz gibi bir yanılgı var. Yani bunun zaten... Diyalepti şey değil mi? Önemli değil mi? Yani böyle bir şekilde bu böyle bir ve pek de cevabını bulamadığımız bir hareket. Yani bir nevi. Yani sanki hani Ulus bu şeyinde de böyle bir e, ne bileyim devinim var. Yani bu sorularında böyle bir tarihsel sorular olması. Yani bu felsefe sorularında. Yani. Ve ne bileyim hani benim sanki bu şekilde Evet, evet. Yani nihayetinde biz insan varlığını düşünürken sadece doğada bir varlık olarak düşünmüyoruz. Yani tarihler olarak ya da toplumsal olarak kendisini tesis eden toplumsal açıdan da e, bunu diğer insanlarla sadece doğayla değil, diğer insanlarla politik aslında zoon politik oluyor ya diyor işte ya yani, politik bir canlı ama bu da doğası gereği aslında yine bir insan doğasına gönderme yapmış oluyoruz. Tabi buradaki insan doğası idealist herzifedeki gibi bir insan doğası değil. Tam da dediğiniz gibi doğayla ve toplumla birlikte dönüşen bir doğadan bahsediyoruz. Tabii ki şey, yani tarihsel arka planı kavramların ya da düşünce tarzımızın yaşam tarzımızın tarihsel arka planı tam da Marx'ın işte bu metinde de, Ulusbakerin metinde de söylediği gibi sınıf çatışmalarının tarihinden bu yöntemde zaten Marx'ın özgün taraflarından birisi de bu Ulusbakerin'le beyindi, ilk şeyde yani anlatılan senin hikayen dediği kısım aslında o hikaye hala anlatılıyor çünkü hala bir toplumsal yaşamın parçası olarak e, insandan ve e, varoluşun ya da insan doğasının dönüşümünden bahsediyoruz. E, bu ayrım tabii ki ikisi birlikte düşünmek zorundayız. Yani insan salt e, insan doğası tabii burada çok e, tartışmalı bir konu e, ama Marx açısından Ulus fakir demişken Spinoza'da değilim. Spinoza açısından... ...özcü bir insan doğası yok burada. Yani bir özcülüğe, kalıcılığa... ...ya da mutlaklığa gönderme yapan bir insan doğası yok. Fiziksel doğayla birlikte dönüşen bir insan doğası var. Orada Spinoza'nın söylediği temel şeylerden birisi... ...çaba diyor mesela. Aslında çok belirsiz, çok doğrudan doğruya insan doğası insanın özü çabadır ya da arzudur diyor. Varoluş arzusu, Her hatta her canlı diyor, insan açısından da sınırlayan bir perspektife sahip değil. Bu anlamıyla da geniş bir, yine ekolojik açıdan, ben ekoloji çalıştığım için sürekli oradan gönderme yapıyorum. Tüm canlıların doğası gereği varoluş arzusu ya da varoluş çabası mevcuttur diye Ve bu çaba aslında insan doğasının temel ilkesi olarak iş görür. Dolayısıyla söylediğiniz de tabii ki çok haklısınız ama ben dedim ya başta burada biraz daha felsefe e, merkezli bir şey yapmaya çalışalım diye ama tabii ki düşüncelerin tarihini bu sınıfların tarihinden bağımsız olarak ele alamıyoruz zaten Marksist e, çizgiden düşünmüğümüzde de yani diğer türlüsü zaten idealist bir çizgiye kayma e, olasılığı da e, yaratıyor ama e, önerilen metin icabıydı herhalde bunun böyle olmayacağı da e, ya da böyle bir şeyi kastetmediğinde. E, sanırım e, tahmin edilebilir. Siz bir şey söyleyecektiniz herhalde. Artık. İnsanın doğası var mıdır sorusuna baktırıcı bir bakış açısıyla yaklaşırsak bunun üstüne ne diyebilirsiniz hocam? Biraz baktırıcıdan bahsedersen <gülüyor> yani cinsiyetle ilgili yazılarını okudum ama çok insan doğası... E işte ben tam anlayamadım. İnsanın bir doğasının olmadığı üstüne evet, tartışı biraz cinsiyetler üzerinden yani biz doğamız gereği bir cinsiyete sahip e, değiliz tartışması üzerinden ama buradaki bahsettiğimiz şey buradaki insan doğası dediğimiz şey aslında tamamen ontolojik bir çizgiden hareket ediyoruz yani biz doğamız gereği aslında işte fiziksel doğanın bir parçasıyız dediğimiz anda biz fiziksel doğa tarafından belirleniyoruz onun yasası bizim de doğamızın yasası Böyle bir ontolojik birlik var. Yani doğada eğer nedensellik yasası hakimse biz de doğanın bir parçasıysa bizim varoluşumuz da aynı yasaya tabi olmalı. Doğa derken tamamen kastettiğimiz şey bu. Fiziksel doğadan bağımsız bir insan doğasından bahsetmiyoruz. Ve biz doğanın farklı, yani diğer varlıklardan diğer varlıkların, diğer var farklı varoluş tarzları var. Bizim de farklı varoluş tarzlarımız var. Bizim farklı Varlılış tarzlarımızdan en önemlisi, belki yani bizim kendi açımızdan, insan dünyası açısından, değer ve anlam veren varlıklarız. Bunun değerimle çok ciddi bir ba bağlantısı var, zorunlu bir bağlantısı var. Yani eğer değerlere sahip değilsek zaten devrim fikrinin içeriği olmuyor. <gülüyor> Neden devrim yapmak istiyoruz sorusu, hangi değerler ekseninde dünyayı dönüştürmek istiyoruz sorusuyla bağlantılı. Ve madem sınıf çatışması, sınıflar mücadelesi evrensel yani dünya ölçekli bir çatışma ise biz de bunu bu neyse iktisadi bir değere dönüşüyorsa her şey meta ya dönüşüyorsa ahlakta işte ilişkilerde, ailede, aşkta, özgürlükte bunun karşısında başka bir evrensel değer savunarak bunu köklü biçimde değiştirme olanağına sahibiz. Bu nesnel bir hakikat. Şimdi şöyle bir şey var, ee, bizim bildiğimiz bir nesnel fiziksel dünya var. Bunu artık 21. yüzyılda bilebiliyoruz. Ama bir de insan doğası var. Şimdi burada bir eş ölçümlü olamama durumu var. Şimdi buradan baktığımızda nesnelliği burada nasıl konumlandırmamız gerekir? Yani dediğimiz gibi, mesela ben fiziksel bir hareket yaptığımda, bunun içinde bulunduğu uzay zamanda bir e, fiziksel nesnel bir varoluşu var, bir hareket var. Ama bunu insan duası açısından baktığımızda, işte dediğimiz gibi bir arzu, bir amaç yüklendiğinde buna, bunun tamamen farklı bir, e, yani farklı bir duası var. Yani birbiriyle bir eş ölçüm yok bu açıdan baktığımızda. Şimdi dolayısıyla burada nesnelliği nasıl oturtmamız gerekiyor? Siz süreçlere oturtabilirsiniz şey gibi bir şeydir. Yani o şekilde mi? Kama çıkarsanız. Yani... Ee... <gülüyor> Yine Spinoza'dan hareketli bir şey söyleyelim. Bedenin tabi olduğu yasayla zihnin tabi olduğu yasa aynı yasa. Yani aynı ontolojik ilke. Doğa. Şimdi doğayı bildiğimizi varsaydığımız için bu bize tuhaf geliyor. Ama biz doğayı bilmiyoruz. Yani biz maddenin sanırım %15'ini %20'sini falan biliyoruz. Yani bırakın şeyi. Biz materyalizm falan filan diyoruz ama maddecilik. Maddeciliğin ne olduğunu gerçekten e, tarif edebilmemiz için maddenin ne olduğuna da ilişkin nesnel, bilimsel bir bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Bu nedenle hani kavramların e, belki bilimsel yetersizlik nedeniyle de tam olarak tanımlayamayabiliyoruz. Ama bu bir olumsuzluk değil. Yani bir şeyi tam olarak tanımlamıyor, tanımlayamıyor olmak, belirleyemiyor olmak bir olumsuzluk değil. Negatif bir durum değil. Aksine e, Lenin'in de söylediği şey budur. Sonsuz bir bilgi ile sonsuz bir ...varoluş ile kuşatılmış olmamızdan kaynaklanıyor. Ama sizin sorunuza söyleyeceğim şey... ...beden ve zihin aynı yasaya tabi ise... E, ...dolayısıyla burada hani amaçlar koyuyor olmak... E, ...amaç atfediyor olmak, değer atfediyor olmak... ...anlam atfediyor olmak... ...bizim bedensel varoluşumuzdan bağımsız bir varoluşa... ...ontolojik bir e, düzeye sahip olduğumuzu gösteren bir şey değil... Bedenimiz de zihnimiz, sonuçta zaten insan doğası eğer fiziksel doğanın bir parçası olarak e, vuku buluyorsa, bunun e, bir şekilde e, aynı yasaya tabi olması ve birlikte dönüşüyor ol. Birliğinden bahsetmek zorundayız. Ontolojik bir birlikten bahsediyor ol. Zihinle bedenin birliği ve bu birliğin tüm evrenle ya da tüm doğayla birliği. Bizim zihnimizin bedenden bağımsız e, bir şey yapıyor olduğunu düşünmek bu idealizm dediğimiz şeyin hemen şeylerinden birisi bu. Yani ontolojik olarak birbirinden bağımsız olduğunu söylemek. Bunun karşılıklı etkileşim içinde olduğunu söylemek durumundayız. Yani aslında Marx'ın söylediği şey de çok geliştirilmeye müsait hatta eksik olduğunu da söyleyebiliriz. Yani madde bilinci belirler, bilinç maddeyi belirler tartışmasında madde bilinci belirler dediği şey sınırlı bir şey. Yani bize çok fazla bir şey açıklamıyor aslında. Çünkü de maddeyi bilirler. Bu doğası gereği bir etkileşim Karşılıklı bir ilişki e, söz konusu. Ayrıca zihnin de... E, ...işte ontolojik açıdan değil ama... ...kendi yapısı itibariyle bağımsız bir kısmı olduğunu söyleyebiliriz. İşte felsefe aslında bunu yapıyor. Kavramlar üzerine kavramlar geliştiriyoruz. Ya da kavramlardan kavramlar türetiyoruz. Bu zihnin bir anlamda bağımsızlığı aslında... İdeadan idea üretiyoruz. Düşüncenin düşüncesini yürütüyoruz. Bu bir etkinlik, zihinsel bir etkinlik. Refleksiyon dediğimiz şey. Yani aslında düşüncenin zihnin kendi içine kıvrılması. Bu önemli çünkü yani kendi sahip olduğumuz bilgileri, kendi varlığımızı, varoluşumuzu sorgularken aslında bunu yapıyoruz. Yani kendi varlığımızı içine kıvrılıyoruz, üzülüyoruz. Bu devrimcilik açısından, yani devrimcilikten bağımsız bir şey değil. Devrimci bir fikrin oluşmasının koşulu zihnin bu derinliği yakalaması. Ama tam da arkadaşımızın uyardığı gibi bunun tarihsel bir bilgiyle e, <gülüyor> sürdürülüyor olması. Diğer türlüsü idealizm. Yani düşüncenin sal kavramlar üretmesi diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Gerçek kavramlar üretmesi. Gerçek varoluşunu konu alarak bir refleksyon süreci içinde girmesi. Dolayısıyla kendi varoluşunu evrensel varoluşuyla birlikte düşünmesi. Yani doğadaki sonsuzlukla birlikte düşünmesi. Bu kesinlikle devrimci fikirle zorunlu bir bağlantı içinde. Yani kişi bu köklerini, bu varoluş kökünü, varoluş biçimini, tarihsel köklerini kavrarsa devrim fikrinin neden gerekli, neden zorunlu olduğunu kavraması mümkündür. Çünkü orada başka bir şey var. Yani Orada aslında bir ilke var. idealist bir değil tabii ki. Özgürlük. Tüm canlıların özgürlüğünü savunmak, devrimci fikrin özü ise bu zorunludur. Devrimci ya da devrim fikri dolayısıyla kişide bir zorunluluk olarak açığa çıkarsa yaşamsal bir karşılığı olur. Devrimci zorunlu olarak devrimci olduğunu bir erden olarak kabul eder. Bakın bu Lenin'in söylediği şeylerden bir tanesidir. Biz de diyorum ki Lenin'i e şey gibi e, acitatif şeylerde kullanırız ama Lenin bunu söyler evrensel bir ahlak vardır. Ve bu ortak yararı gözeten ahlaktır. Aslında işte komündür. Komünal yaşam. Komünel yaşamda ortak e, çıkarların, ortak yararın gözetildiği bir e, değer söz konusuysa bu elbette ki evrensel, evrensel hani, e, nesnel anlamında kullanıyoruz, Evren, idealist anlamda değil. Bu nedenle şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani bazı kavramlar idealizmin tekilinde gibi gözüküyor ama öyle o... Yani bir Marksist, <gülüyor> bir devrimcinin bu kavramları, e, kavramların anlamlarını yeniden tanımlayarak ya da mevcut anlamlarını açığa çıkararak... çıkararak e, ...o şeyden idealist felsefenin altından kurtarması gerekir. Metafizik bunlardan birisidir, ontoloji bunlardan birisidir, ee, evrensellik bunlardan birisidir. Dolayısıyla bu kavramlardan bağımsız olarak yüzeyli kültürün olası olduğunu düşünmek... E, ...aslında çok yüzeysel bir düşünme e, tarzı olarak ifade edebiliriz... E, Marx'ın aslında 11. tezde söylemek istediği şey de bu. Biz bunu çok böyle kaba bir, pratikçi bir şeymiş gibi düşünürüz. İşte e, filozoflar şimdiye kadar e, dünyayı yorumladılar. Bundan sonra değiştirmek gerekiyor e, dediği şey. E, aslında özet olarak şunu söylüyor <gülüyor> Marx. Daha fazla felsefe yapmalıyız. Hadi. Şimdi bu kavramlardan geçmişken birkaç tane katılan bir şey var. Birincisi bu Nesnel dediğimiz şey, hatta bir kişi bile kapsamıyor sayılır. Mesela nesne oluyor mu? Yani tek bir kişiye işaret ediyoruz da. gerçeklik dediğimiz şey, e, hakikatten nerede ayrışıyor? Yani hakikatla e, gerçeklik aynı mı? Şey Üçüncü yani olarak da kavram noktasında mesela ontolojik olarak insanı nasıl tanımlıyorsunuz? Sizden biraz öder misiniz? Bizim sorunumuz ne? Tabii gerçeklikle hakikat kavramları ayrı e, kavramlar. Gerçeklik aslında varoluşun bütünü olarak, varolanların bütünü olarak bizim de dahil olduğumuz e, varlık alanı olarak düşünebiliriz. Ama hakikat e, aslında Türkçe'de bazen gerçeklik anlamında kullanılıyor ama aslında hakikat Türkçe eski bir kelime. Doğruluk anlamında aslında doğrular bütünü. Yani o var olanlara ilişkin sahip olduğumuz doğrular bütünü. Dolayısıyla gerçeklikle uygun olan bilgi olarak düşünebiliriz. Aslında mesnel bilgiyle yakın anlamda kullandığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla gerçeklik, gerçekliği kavramak başka bir şey, doğru bilgiye ya da hakikate ulaşmak daha başka bir şey. Aslında felsefenin tanımlarından birisi de bu. Felsefe hakikatin araştırılmasıdır. Gerçekliğin ne olduğunu kavramak, tanımlamak ve orada nesnel bilginin ne olduğunu ya da doğru bilginin e, ne olduğunu keşfetmek. Bu felsefenin de tanımlarından birisi. Felsefenin tek e, hedefi hakikattir diye aslında e, söylemek mümkün. Ali ilk sorun neydi? Şey <gülüyor> yani evrensel diyoruz ya o... Evet, aslında evrenselliğin nesnellik anlamında da kullandığımı söyleyebilirim. Evrensellik dediğim gibi idealist felsefe açısından ya da idealist felsefedeki gibi... E, kullanmak kullanmıyorum tabii ki. Dolayısıyla burada ne aslında gerçekliğe uygun olan belki hakikatle de bağlantısı içinde bir evrensellikten bahsediyor gibi söyleyebilirim. Üçüncü soru neydi? Ontoloji. <gülüyor> ontoloji. Ha, i̇nsan ne? ontoloji. Burada ontolojiyi bir bütün olarak düşünüyoruz. Biliyorsunuz ontoloji varlık araştırma, varlık bilimine insan ee, aslında şöyle bir şeyin ontolojisini e, araştırıyorsak bu özgürlüğün ontolojisi de olabilir. Bakın devrimin ontolojisi de olabilir. Yani aslında <gülüyor> devrimin varlık ilkesi e, devrimin varlık nedenini araştırıyoruz demek de bir şeyin e, yani devrimin ontolojisi. Dolayısıyla insanın ontolojisi dediğimiz şey insanın varlık nedeni varlık yasası e, insanı oluşturan unsurlar insan oluşturan bu unsurların birileriyle ilişkisini araştırıyoruz demektir. Burada tabii bir sürü işte e, bahsettiğimiz şeyler yani zihin nedir, beden nedir, etkinlik nedir, eylem nedir, e, praksis nedir Marksist felsefler açısından düşündüğümüz ya da, Marks da e, kullandığı Marks'a da atfedilen kavramlardan bir tanesi. E, dolayısıyla bu unsurları e, işte nasıl bir arada tutabiliriz e, yaklaşımı ya da araştırması ontolojik bir araştırmadır. Bu tabii şey klasik felsefe açısından farklı şeyleri de var. Ee, zorunluluk mesela, ontolojinin bir konusudur yine. Ee, dolayısıyla burada sanki sadece idari felsefenin kullandığı terimlenmiş gibi biz e, düşünmeye yattınız ama ben hani, güncel şeylerde de e, karşılaştığım şey olduğu için paylaşıyorum. E, ontoloji, metafizik gibi terimlerin aslında çok e, rahat e, materyalist ya da marxist düşünce açısından da kullanılması gerektiği, aslında bunun bir anlamda zorunlu olduğunu söylemek mümkün. Diğer türlü devrimci bir teoriye, devrimci bir şekilde, devrimci bir praksisi derinleştirmenin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu, bunun böyle olduğunu gösteren tarihsel bir süreç var. Yani devrimci teorinin geliştiği, zenginleştiği dönemler, devrimci kitlelerin ya da devrimci önderlerin felsefeyle bağlarının daha sıkı sıkıya geliştiği dönemler. Ve şeyi çok rahat görüyoruz. Yani Lenin'de, Marks'ta, Gramsci'de, ki Gramsci zaten ömrünün yarısını belki şeyde geçiyor, de geçiren birisi. Sürekli sürekli felsefe okuyorlar. Yani çok iyi idealizm biliyorlar. Yani idealist tarihi de çok iyi diyorlar. Çok iyi materyalizm biliyorlar ve bu bilgi ya da bu kavrayış zenginliği içinden bir e, damıtma sürecini yaşıyor zihinleri. Yani bizde bıraktıkları eserlerdeki o netlik, e, o yalınlık, o felsefi derinlik ya da politik derinliği, e, politik derinliğe neden olan şey bu felsefi okuma. Ve bunu devrim için yapıyorlar. Yani hani ben bir şey okuyayım da buradan bir hani kariyerist falan bir anlayışla yapmıyorlar niyetiyle. Devrimin bir fikir olarak yayınlaşması. Devrimci bir hareketin gelişmesi, derinleşmesi, daha kapsamlı biçimde savunulması için felsefeye gömülüyorlar. Bunu Marx da çok ciddi biçimde yapıyor, Lenin de çok ciddi biçimde yapıyor. Ve sadece felsefeye de yapmıyorlar bunu. Yani Marx ile Engels arasındaki yazışmalara baktığımızda kimya okuyorlar, cebir okuyorlar, matematik çok ciddi zaten Marx'ın yaptığı şey matematik okuyorlar. Engels çok ciddi diyalog, biyoloji okum okuyucusu yani dolayısıyla devrimci olmak, devrimci bir fikre sahip olmak, devrimci bir fikrin bir değer olduğunu ortaya çıkarabilmemiz için bu derinliği yaşamak, bu derinliği kavramak ve varoluşumuzu bu derinlik üzerine inşa etmek kaçınılmaz. Bu bir zorunluluk. Yani diğer türlüsü tamamen politik bir aktör olmak. Yani bu aslında herkesin yapabileceği bir şey. Ama nadin yaşamın köklerine ilişkin bir dönüşüm fikrini benim yani devrimi benim bu devrimci özü, bu devrimci derinliği ve kalanak durumundayız. Bu nedenle kişi bunu bir varlık nedeni olarak kavramasının yolu aslında bir felsefi kavrayıştan geçer. Diğer türlüsü sosyal faaliyettir. Hobidir falan yani. Onu da zaten hepimiz kolaylıkla yapabiliriz. O yüzden burada tabii göreceğimiz ya da Lenin'in de vurgu yaptığı gençlikle, gençliğin eğitiminde vurgu yaptığı şeylerden birisi. Tüm insanlık tarihini, tüm bilgi ya da bilimsel felsefi birikimi insanlığın ortaya çıktığından bu yana kendi ortak birikimi, ortak mirası olarak kavramak ve bunu derinleştirmek, daha kapsamlı hale getirmek ve bunu aslında yaygınlaştırmak, devrimci bir önlerin görevlerinden birisidir diyor. Aslında devrimcilik, devrimciliğin koşulu olarak bunu söylüyor. Marksın 11. tezden, 11. tezde teze söylediği şey de aslında benzer bir şey. Çok dediğim gibi pratikçilik olarak okunması mümkün değil aslında Marksın bütün düşüncesi içine baktığımızda, dünyayı dönüştürmek gerekiyor artık dediği şey. Daha fazla okumak, daha fazla felsefe yapmak, daha fazla siyasetle uğraşmak ve aslında fikri, devrimci fikri, devrimci teoriyi derinleştirmek olarak okunabilir. gelir. Var mı sizin söylemek istediğiniz bir şey var? Ben e, aramızda çok fazla bu fikre karşı çıkacak arkadaşlar olduğunu düşünmüyorum. Şu fikre kişi kendi doğasına uygun davrandığı sürece özgürdür. Varsa karşı çıkan da lütfen söylesin. Yanılmış olmak da isterim ki hani tartışarım tartışalım karşılıklı diyalektik olsun. Ama bu, bu şekilde düşünmeyen insanlara bu nasıl aktarılır? senin doğan aslında işte özgür olmak. Sen çimenlerde otururken neden keyif alıyorsun neden yüzerken keyif alıyorsun da iş yerinde bilgisayar karşısında bütün gün dururken neden fıtık oluyoruz şimdi bunu nasıl anlatılır mesela diğer insanlara şey hani e, hani kendi zihnimizle bedenimizle biz doğaya ait izliyoruz bunların hepsi bir bütün diyoruz zaten aksini savunursak Bekart Gizli işte o, ruhla zihni özdeşleştiriyor mesela değil mi bizim bugünkü düşündüğümüz zihin onun döneminde, ortaçağ kalıntıları olduğu dönemde, ruh aslında o öyle söylüyor. Biz bunun hepsinin doğaya ait olduğumuzu, bizim hepimizin doğaya ait olduğumuzu, bir bütün olduğumuzu söylüyoruz. Özleşikli teorisi aslında. Bunu nasıl böyle düşünmeyenlere aktarırız? Bak kardeşim, böyle değil aslında. Diye. Ya tabi bunun farklı yolları var ama işte bunun temel araçlarından birisi aslında siyaset. O yüzden tarihsel varlığı, varlığımız ve varoluşumuz ve tarihi bir sınıf mücadeleleri tarihi olarak e, okumak zorunda olduğumuz aslında hareket noktamız olarak e, görülebilir. Yani da tabii bir sürü şey var, boyut var. Yani ideolojik boyut var. İşte yabancılaşma dediğimiz e, boyut var. Dolayısıyla aslında bu soru şöyle de formüle edilebilir. Yani e, insanlar neden kendi doğalarına uygun biçimde yaşamıyorlar? Ama işte bunun bir ideolojik boyutu var. Yani e, Marx'ın e, çok üzerinde derinlemesine durduğu İnsanlar neden baş kaldırmıyorlar aslında? Yani kendi doğalarına sahip çıkmıyorlar ya da özgürlüklerine sahip çıkmıyorlar <gülüyor> sorusu da oradan doğru. Bizi ideolojiye götürüyor tabii ki kapitalist ya da sınıfların olduğu toplumda ekonomik koşullarının zaten böyle düşündürttüğü. Buradan da ortak çıkara varabiliyor mu? soracağım aslında. Yani ortak evdansel ahlak orduklarımızın ortak çıkarının gözüküldüğü ahlaktır dedik yani aslında ya burada tam da devrimcinin işlevi burada devreye giriyor. Yani e, insanların kendi öz çıkarlarını kavrayabilecekleri devrimci pratikleri geliştirmek, politik pratikleri geliştirmek. Eğer devrimci bir görev olarak ortada duruyorsa, evet devrimci e, hareket ya da devrimci durum, e, devrimci etkinlik ne kadar artarsa... İnsanlar da ki bu zaten toplumla birlikte geliştirilen bir durum olarak tarif edilebilir. Yani devinci etkinlik bir grubun kendini özgürleştirmesi gibi bir şeyden bahsetmiyoruz, değil mi? Sınıfların sonuçta kendi işte kendi doğalarına aykırı bir etkinlik içinde olmalarını fark etmeleri ve kendi doğalarını talep etmeleri. Aslında şeyde Lenin ve Marx'ın özellikle Lenin'in de devinci koşulların nasıl mümkün olacağı hususunda söylediği şeylerden birisi bu. Sınıf, yani ezilenler, kendi mağruluşlarını böyle sürdüremeyeceklerini anladıkları ve zorunlu olarak devrime ihtiyaç duydukları zaman gerçek bir devrim olur diyor. Bunun tabii nesnel koşulları da olması gerektiğinden bahsediyor. Yani e, kapitalist üretim ilişkilerinin medli bir düzeye e, ulaşmış olması. E, dolayısıyla burada tabii e, işte devrimciliğin tam da bu talebin ortaya çıktığı zamanda aslında bir öncülük olması açısından tırnak içinde. Bunlar biraz tartışmalı ifadeler ama... E, burada öncülük dediği şey de sınıftan bağımsız olarak geliştirilen bir şey değil. Aslında sınıfın kendi devrimci öncülüğünü e, çıkartması. Anlamalı devrimci örgütten, devrimcilikten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu öncülüğün e, ya da e, insanların, ezilenlerin zorunlu olarak artık mevcut durumda yaşayamayacaklarını anlamaları ancak verince yani tam da dediğiniz gibi kendi doğamı yaşamak istiyorum bunun için çaba bu tabii politik bir edim yani bu bir baş kaldı bu bir sonuçta devlete karşı mülkiyet ilişkilerine karşı ya da işte e, mülkiyet özel mülkiyet sahiplerine karşı bir baş kaldır edim olarak ortaya çıkıyor bu bir, tabii bir şey sürekli olan bir şey yani e, toplumu ya da tarihi sonuçta parçalayamayacağınız için ki bu doğru olmaz hani tarih anlamak açısından bir süreç yani bunun sonuçta işte tam birikme dediğimiz şey devrimci bir etkinliğin ya da devrimci bir hareketin toplumsal açıdan birikme süreci bunun işte ideolojik bir mücadeleyle tabii ki insanların tam da kendi doğalarını talep etmelerine dönük kendi kendi ...ezilme durumlarına ilişkin bir ideolojik mücadele... ...buna da bir sürü şeyi var yani bağlantısı var. Hani tek bir şeyle bunu açıklamak mümkün değil ama... ...nesnel koşullar ve insanların... ...bunu Marx da söylüyor. Yani devrimci koşulların oluşmasının oluşması olarak belki sizin söylediğiniz şeyi... ...yani insanlar neden doğalarını talep etmiyorlar? Bunun için nesnel koşulların oluşması gerektiğini söylüyor Marx. Ya yani... Tam da onun söylediği klasik şey vardı da kaybedeceği <gülüyor> hiçbir şey olmadığı anlamda artık bir özgürlük mücadelesi içinde olması gibi bir şey söz konusu oluyor. Tabi burada şey ayrım var işte kendiliğinden ve irade kavramlarına ilişkin bir ayrım var. Bu da Marksist tartışmalarda çok sık çok sık gönderme yapılan ya da ele alınan sorunlardan bir tanesi. Yani nesnel durum olmaksızın. ...devrimci olmanın bir anlamı var mı? Devrimin gerçekleşmesine olanak sağlayacak nesnel koşullar olmadan... ...devrimci olmanın bir anlamı var mı? Vartalım. Benim diyor ki esas o zaman anlamı var. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Bu <arada>. Buyurun buyurun. <gülüyor> dediniz ya, e, biriktirirseniz birikir. O arkadaşın söylediği masa başında oturuyor fıtık oluyor. Evet, kapitalizm küçük yakar. İnsanın doğasına da haykırıdır. Bu kadar yani yet, bir şey. Biraz böyle yaşamın içerisinden ve toplumsal yaşamın içerisindeyim. Bir parçası olarak günlük yaşamdan düşünüldüğünde sizin anlattıklarınız, bizim de biriktirdiğiniz şeyler yani Türkiye gibi ülkelerde neden düşünmenin, felsefenin yasaklandığı ve özellikle de üzerine gidilmediği mesela felsefe ağırlıklı konuşan o sözcükleri kullanan kafayı yemiş modunda bakıldığı. Ya yani bunlar şey değil, tesadüf şeyler değil. Ya yani düşünme işte Karadeniz'de gemilerin mi battı? Düşün, düşün, bilmem nedir işin. Yani o kadar insanlar iğreti bir şekilde uzaklaştırılıyor ki düşünmeden felsefeder. Mesela dediğiniz akademik düzeyde kalıyor. Özellikle yapılıyor bu. Yani akademik düzeyde. Hani felsefe işte okullarda okutulan bir ders gibi. Yani yaşamın, yaşamın özü olan bir şey felsefe. Şeyde Şeyh Bedrettin gerçekler ölüdür. Onu inanan insanlar açığa çıkarır diyor. Yani işte bazen de sizin de söylediğiniz gibi gerçek ve hakikat bir şeyde kullanılıyor. Yani örtüşüyor. Bazen gerçekliğin yerine hakikat deniyor. Bazen işte gerçeklik deniyor. Sonuçta devrimci olmak, gerçekleri açığa çıkarmaya çalışmak. Bunu da ne kadar çok gayret ederseniz nesnel koşulları da o derde oluşturmuş olursunuz. Yoksa sistem kapitalist sistem, bildiği gibi işler gider ve tıkandığı yerde kendi krizinin içerisinden kendi tekrardan üretir, devam edip gider diye düşünüyorum. Yani birçok insanın ruhsal çöküntü yaşıyor olması, özellikle bu şiddetten hani savaşın içinden geçerken e, yalnız hissetmesi, çaresiz hissetmesinin nedenlerinden birisi devrimci bir faaliyetin, devrimci bir kavrayışın, gerçekçi bir kavrayışın, işte gerçekliği kavrayamıyor olmamızdan ileri gelir. O yüzden duygularımızla hareket ediyoruz. Lelin orada şeyi söyler, yani bazı solcular var der, sosyal demokratlar, bu e, kendi öznel düşüncelerini gerçeklik zannediyorlar ve sürekli duygusal refleks de bulunuyorlar. Bu bizi hiçbir yere götürmez diyor. Tam da nesnel bilginin, nesnel gerçekliğin e, önemi burada. Yani olguları olduğu gibi gerçeklikte tezahür ettiği gibi kavramak zorundayız. Tarihsel olarak savaşlara neden olan e, unsurları, ilkeleri, durumları kavramak zorundayız. Devlet nedir? Bakın tam güncel bir sorun işte. Yani bu felsefi de bir sorun siyaset felsefesi açısından. Devletin varlık ilkesi nedir sorusu devletin ontolojisidir işte. Şu anda günümüzde devletin hareket tarzını, varoluş tarzını kavrayabilmemizin koşulu işte bunun tarihsel olarak ilkelerini, nedenlerini, varoluş tarzını, varoluş nedenini açığa çıkarmaktan ileri gelir. Yoksa söyleriz, yani AKP şöyle, yok bilmem CHP böyle, yok bilmem MHP böyle, HDP şunu yaptı falan filan gibi tartışmalar yapabiliriz ama bunun üzerinde daha kavramsal, daha tarihsel açıdan ortak bir e, mekanizmadan bahsediyorsak, bir devlet olarak, bunu kapitalist ilişkiler için yapabiliriz, başka ya, ideoloji kavram açısından da yapabiliriz. Böyle bir e, unsurdan bahsediyorsak, onu oluşturan tarihsel nedenleri, tarihsel ülkeleri, yani tarihsel gerçekliği teşhir etmek, kavramak durumundayız. Dolayısıyla sadece bilgi tarihi değil, yani sahip olmamız gereken kavramlar, felsefe tarihi değil. Tabii ki e, üretim ilişkilerinin ya da sınıfların e, hareket tarzı, e, dönüşmesi, e, o çatışmanın e, sürekliliği, geçişler, aradaki bağlantılar ve nedensel ilişkileri kavramak durumundayız. Gerçeklik dediğimiz şey tabii ki zihinsel bir faaliyetle ulaşacağımız bir şey değil. Buradaki temel e, okuma, e, kuşkusuz tarih okumasıdır. Yani o yüzden bu, buradan şunu çıkarıyoruz çok işimiz var. Yani eğer devrimci bir e, değerinciliği önemsiyorsak, değerinci bir değeri kendi bağışlamamızın nedeni olarak görüyorsak, bu yaşamak yaşamamalıyız. <gülüyor> tarih okuması, felsefe okuması, edebiyat bunların hepsini zaten bu çok yönlü okuma daha işte zih, zihnin kendisini damıtmasına neden olacak şeylerden birisi. Kuşkusuz çok zor, çok karmaşık ve zihnin çok fazla yoğunlaşmasını gerektiren bir şey ama kaçınılmaz bir şey. Yani bunu yapmazsak pratikte her zaman daha sınırlı bir noktada kendi kendinize falan noktalarla karşılaşmanız muhtemeldir. Yani her zaman istemettiğimiz, işte hayıflandığımız olmuyor, işte biz bir şey yapıyoruz, bir karşılığı yok gibi bir şeyle, daha yüzeysel bir durumla karşılaşmamız mümkün. Bunun derinleştirilmesinin koşulu o nesnel gerçekliği nesnel gerçeklik olarak kavramak. Kendi duygularımız, kendi öznel durumumuz üzerinden değil, hırslarımız ya da arzularımız üzerinden değil. Tam da şu anda yaşadığımız durumda buna çok ihtiyacımız var. Yani yalnızlaşmak ve Diyelim ki yaşananlara dair e, kişisel bir öfke duymak bu tabii ki kaçınılmaz yani hepimiz açısından sonuçta yaşadığımız e, mevcut durum açısından duygusal refleksler e, yaratmamız kaçınılmaz ama e, gerçekçi bir e, ya da gerçekliği dönüştürmek köklü biçimde e, değiştirmek gibi bir gayemiz varsa kuşkusuz gerçekliği de gerçeklik olarak kavrayabilmemiz bir ön koşul olarak, bir görev olarak aslında açığa çıkıyor. Şey çok uzun mu oldu ya? Şey, ara... şey geldi aklıma da, e, özgürlük, bir zorunluluk dediğimiz yerde Ulus Bekir'in vicdan tanımı geliyordu. Şey, o çok uzun gelmişti. İnsan yaptıklarından değil sadece, yapmadıklarından sorumlu tutulamazsın diye. Bugün işte mesela gerçekliğin bu kadar. Ee, Asıl objektif olarak devlet koşullarının olmadığı, sınıfın, e, kendi için olmadığı koşullarda ve böylesi bir başkaldırı kalkışın olmadığı koşullarda bunun ne anlamı var? Ee, hakikat ve mana sorunu herhalde. Yani ne için yaşıyoruz da beraber, da bir felsefe bir soru. Neden varız? Biz ne için yaşıyoruz? Aslında erek e, mümkün bir erek tanımlanabilir mi bir evrensel manada e, insanlık için ekolojik olarak şey yaparsak doğa için bir bütün olarak bir erek var mı hakikat nedir e, sorularını sorduğunda herhalde o çok e, dönemsel durumlarla koşullarla ilişki olmamaktır bir sorumluluk da aynı zamanda yani bunu yapmak durumunda kalıyoruz o vicdan ben o koşulların işte Mustafa'ya onu mesela nasıl e, açarsın. Ben o, o kısmını daha çok merak ediyorum. Yani ne yapmak zorundayız biz seni. Özgürlük için bunu kazanmak istiyorsak yapmak zorunda olduğumuz şeyler var işte, okumak gibi, araştırmak gibi. Ama bu kadar her şeyin gerilediği zamanlarda bu e, mana isteğini, hakikat arayışını, buna dair olan istenci e, kolektif olarak beraber ayakta tutmak neye bağlı? Çünkü bireysel çok fazla gidiyor. Siyasi düzeyde bu kadar geri olduğumuzda, yok olduğumuz bir e, düzlemde, e, sözümüzün hiçbir kıymeti olmadığı bir düzlemde hakikaten yok olma tehlikesi karşı karşıya kalıyoruz hem ruhsu olarak hem zihinsel olarak. Bunu önlemenin yolu böylesi bir dönemdenedir. E, bunu <gülüyor> olarak tarif ettiğimiz edimle bunu kreatif olarak inşa etmek, beraber inşa etmek mümkün mü böylesi bir elek için bugün bile birini motive etmek ve bugün anlamlandırmak korektif olur. Yani tabii insan her zaman insanla birlikte e, belki e, belki zayıf hissetmek, e, güçsüz hissetmek, yediymiş hissetmek gibi şeyler, bunlar işte duygu durumları açıklayan şeyler. Yani e, nihayetinde tek e, ilk başta belki yapmamız gereken şey e, rasyonel bir değerlendirme yapabilmek. Yani durumun kendisinin işte tam da az önce söylemeye çalıştığım şey, nedenlerini kavramaya dönük. Şimdi kişinin kendi duygusal zayıflığını aşmasına neden alacak şeylerden birisi de bu. Yani beni zayıf kılan duygunun nedenini kavrarsam, bu Spinoz bir argüman, o duyguyla baş edebilirim. Belki yok edemem ama rasyonel olarak onun nedenini kavradığım zaman o duygunun beni e, zayıflatmasını e, engelleyebilirim. Dolayısıyla benim etkinliğimi engellemesini de... E, sağlayabilirim. Buradaki temel e, düsturlardan birisi etkinlik içinde olmak. İnsanın kendi özel e, durumuna e, durumunu işte gerçek bir durummuş gibi yaşamasına engel e, olması için etkinlik durumunu geliştirmesi gerekir. Biz bunu tek bir yolla yaparız diğer insanlarla. Ortak varoluş dediğimiz şey. Yani bu ulus fakirin falan da Spinoza'ya ya da Delozo'nun da işte Spinoza'ya, bu ne falan Spinoza'ya vurgu yapar, yapar bir şey. Ortak mağar oluşumuzu bu tabi bazı bağlamlarla ama ifadeyi kullanmak için ben bir deist görmüyorum. Ortak varoluşumuzu, etkinlik düzeyimizi arttırdığımız oranda, toplumsal etkinlik düzeyimizi arttırdığımız oranda. Aslında tam da söylemek, yani bu tarihsel olarak da bir olgudur ya, siyaset-güç ilişkileridir. Dolayısıyla güçlü olduğumuz, yani etkin olduğumuz durumda o güç ilişkilerine müdahale edebiliriz. Bu rasyonel bir şeydir. Bunun az olması sonuçta bizim e, geri çekilmemiz anlamına gelmemeli. Bu bir olgu nihayetinde. Güçlü olduğumuz oranda ve etkin olduğumuz oranda e, ancak bu tarz diyelim ki verilmişlik ya da e, daha duygusal, kişisel duygusal durumlardan kurtulma şansınız var diğer türlü kimse hani onun kimseye bir faydası yok yani e, kuşkusuz duygusal durum bizim doğamız gereği yaşadığımız şeyler yani e, keder e, ya da öfke e, edilgin olma. bunların hepsi bizim doğamız gereği e, maruz kaldığımız duygular ama e, işte bizi özgür kılan duygular değil bunlar bu nedenle özgürlüğün güçle bir ilişkisi var. Etkinlik gücü. Devrimcilikle de alakası olan kısmı bu aslında. Devrimci etkinlik gücünü arttırıyorsa ve kendi etrafındaki ilişkileri, ilişki biçimlerini, ilişki sayısını ve etkinlik düzeyini, kendi etrafındaki ilişkilerle etkinlik düzeyini artırıyorsa. Bu bir devrimci sınanma yöntemi olarak düşünürdüğünde evet devrimci bir edim söz konusudur. Ama etraf, birbirimizi edilgin kılıyorsak, duygusal olarak daha zayıf kılıyorsak, bu çok özel ilişkilerde bile geçerli bir formül. Birbirimizi daha zayıf kılıyorsak, daha edilgin, daha pasif olduğumuzu hissettiriyorsak, bu özgür bir ilişki değildir. Madem devrimciliğin ya da devrimin özü özgürlükse bir değer olarak. Biz ilkini düşünmek zorundayız. Tabii ki etkinlik gücümüzü, yani toplumsal etkinliği artıracak yönde e, çabalamak durumundayız. İşte bunun için zaten e, felsefeyi de çok ihtiyacımız var. Bu pratik olarak yan yana olmakla alakalı bir şey değil. Yani evet fikri bir devrimin, fikri bir edilgi, e, etkinliğin içinde de e, olmak. Madem zihin ve bedenlerimiz bir bütün, o zaman bütün zihin ve bedenlerin bir bütünlüğünün etkinliğinden... ...ancak devrimci bir e, duruma geçme şansımız var. Diğer türlüsü gerçekten patolojik bir şey. Yani bunu hepimiz yaşıyoruz şu anda, özellikle son aylarda yaşadığımız e, şeyler. Ama bakın bunlar ideolojik bir e, hamle. Yani devletin e, aslında hiçbir e, şeyi, alanı boş bırakmıyor olması. Dolayısıyla bizim yaşadığımız pasifizm, şu anda yaşadığımız dönemde bu ideolojik bir şey. Hepimizin öznel olarak yaşadığı bir şey hani e, sal kendimize özgü yaşadığımız bir şey değil. Ortak olarak ideolojik biçimde yaşadığımız bir şey. Yani sistemin belki kendi varlığını sürdürdüğü işte ideolojik hamlelerden sadece bir tanesi. Bu ideolojik bir şey e, dayatma. Tam da söylemeye çalıştığım şey bu. Yani nedenlerini kavrayınca o duygunun bize hakim olmasını engelleme şansımız var. Tabi hani buradaki başka bir boyut işte bunu tek başına yapamayız. Doğamız gereği tek başına. Zon politik onun işte politik canlı olmamız nedeniyle kendi edilginliklerimizi ancak başka ilişkilerle aşabiliriz. Bunun başka bir yolu yok. İnsan doğası dediğimiz şey bu aslında. Yani özcü bir şey yok burada bakın. Kendi bütünsel varlığımızı kurabileceğimiz ilişki başkasıdır, başka bir şeydir, başka bir insandır. Başka yani türümüzden başka birisidir. Kendi nesnel varlığımızı tesis edeceğimiz ilişki de başkasıdır. Bakın Marx onu almayı söyler. İnsan kendisi kendi varlığını karşısına alıp seyreden tek varlıktır. Kendi filmini. <gülüyor> kendi varlığını yaşıyor. İnsanın nesnel bir bilgiye sahip olması ya da nesnel bir varoluşa sahip olmasının koşulu kendisini seyretmesidir. Kendisini seyretmesi de bir şey nedir? Etkinlik içinde olması. Bir şey üretmesi. Yani bir nesne üretip onda kendi varoluşunu görmesi. O yüzden Marx da insanın özü emektir. Emek dediğiniz şey illa meta üreten bir şey olmasına gerek yok. Praksistir aynı zamanda. Yani birisiyle kurduğunuz dostluk ilişkisi bile... Aslında kendi nesnelerinizi var edebileceğiniz, kendi nesnelliğinizi tesis edebileceğiniz bir ilişkidir. İnsan özü diye kastettiğimiz şey bunlardan ibaret. Yoksa ne hani özel bir şeyden, kavramdan, aşkın bir varlıktan falan bahsetmiyoruz. Bu etkinliğin kendisinin yani insanın varlığını sürdürürken ya da no ortaya koyduğu etkinlikte nesnel bir dünya tesis ediyor olması... Zaten insan doğası kavramını bize e, tanımlayan şeylerden bir tanesi. <gülüyor> yani aslında metin üzerinden gitmedik ama çok kısa olan metinden de bahsetmek istiyorum. <gülüyor> Umarım tartışmada yararlı oldu ama şimdi dediğim gibi yani şimdi burada biri sana hani bir arkadaş da çıksa bahsedeceği şey sınırıdır. E, hani benim siyaset bilimciliğe çıksa bahsedeceği şey sınırlıdır ama benim e, hani bu söyleşi açısından yapmak istediğim şey. Ee, biraz da e, felsefe yapmak zorunda olduğunuz ve felsefenin aslında e, kimsenin bir uzmanlık alanı e, olmadığı felsefenin e, madem bizim e, ontolojik varoluşumuzla alakalı yani varlığımız da e, o bütünsel, güneysel ve doğadaki toplumdaki bakın bir sürü varoluş tarzlarından bahsediyoruz hem toplumda varoluyoruz hem tarihsel bir süreç içinde varoluyoruz Hendresel ilişkiler içinde var oluyoruz. Var oluyor. Hem kendi kendimize bir varoluş tarzı içindeyiz. Bunların bütününü kavrayabilecek bir kavrayışa sahip olmakla devrimci bir fikre sahip olmak arasında zorunlu bir bağlantı var. Yani çünkü kişinin devrimci bir etkinlik içinde olmasının nedenlerini tesis etmesi için bu bir zorunluluk. Niyetinde kişi nedenleri varsa bir şeye inanır, adanır ya da bağlanır. Eğer bu nedensellik ilişkisi yoksa o fikir çok kolay kaybedilebilir. O fikirden çok kolay vazgeçilebilir. Dolayısıyla bu fikri derinleşme önemli. Hem ideolojik açıdan, hem politik açıdan hem de fikir hem genel anlamda fikir bir fikri savunmak açısından önemli. Diğer şeyde bir öneri olarak kabul ederseniz felsefede ki bazı kavramların es geçilmemesi, aksine o kavramların politika yaparken, siyaset yaparken de yaşadığımız şeyler üzerinde düşünürken yeniden tanımlanması ve aslında zihnin içine alınması, yani onun dogmatik tarzda reddedilmesi değil. Bunlar işte tam da bahsettiğimiz şeyler, yani nesnel bilgi, metalizik, ontoloji. Ee, mesela biz bazen soyutlama derken bile olumsuz anlamda kullanıyoruz. Yani soyutlama bizim zihnimizin bir varoluş tarzı. Niye? Hani bir, bu soyut bir fikir. Olabilir. Bu bunun gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Sonuçta e, matematik tamamen soyut falanla e, ya da soyut e, bir şekilde soyut bir varoluş tarzıyla yaptığımız bir şey. olumsuz olumsuzluğu. Bu, bu mesela olumlu ve olumsuzluk olumluluk ya da olumsuzluk affedeceğiniz affedeceğiniz şeyler olmamasına rağmen Eee işte bu ön yargılar bizi bunu yapmaya itiyor. Bir devrimci e, bireyin yapmaması gereken en temel şeylerden birisi bu. Yani e, dogmatizm sadece idealizmde yok. Yani materyalist olup çok dogmatik de olabiliriz. Tehlike ol tehlikeli olan kısmı budur. Yani e, Marx'ın eleştirel dediği şey bu anlamda önemli. Yani eleştirel biçimde e, yorumlama ya da ele, e, fikri sürekli bir eleştiriye tabi tutma e, önerisi bu anlamda önemli. E, o yüzden e, bir şekilde felsefeyle, sanatla, siyasetle bir bütünlük içinde e, zihnimizi e, zenginleştirmek, geliştirmek durumundayız. Diğer türlüsü e, bu ideolojik, politik e, ve maddi, Hegemonya'nın altında eziliriz bireysel olarak ya da kişisel olarak bu bireysellik bile değil yani bu kişisel bir durum bireysellik çünkü özgürlükle ilişkili bir durum yani bir kişi bireysel varoluşunu sürdürüyorsa özgür olduğundan bahsedelim diğeri daha kişisel bir durumdur neyse bu biraz uzun tartışma da bireysellik sorunu da çünkü uzun uzadıya Marksın söylediği şeylerden birisi neyse onu es geçmeyelim. Diyor ki, tarih bireyselleşmenin tarihidir diyor. Yani o, o çelişkili e, tarihsel süreç bir şekilde insanların özgürleşmesine doğru bir eğilim içindedir. Tabii yine bu eğilim kavramını e, kullanır. Bu eğilim e, bireyselleşmenin ortaya çıkacağı, yani bireyselleşmenin edimselleşeceği bir noktaya doğru giderler Burada bireyselleşme dediği e, diye ya da kastettiği şey... Özgürleşmedir. Özgür insan bireydir e, diye söyler. Birey dediğimiz şey işte az önce söylemeye çalıştığımız şey yani diğerleriyle birlikte nesnel varlığını gerçekleştiren kişisel bir varoluştan bahsetmiyoruz. Teki bir durumdan bahsetmiyoruz. Aslında işte ortak yaşamı tesis eden ve bunu kendi yasasına göre yapan e, birey olarak bahsediyoruz. Tabii şeyde felsefede o e, Az önce bir arkadaşım bahsetti. Yani her zaman uçlara gitme riski var. Yani zihin bir şekilde... Çünkü bir çelişkili bir durum yaşamak aslında yaşadığımız durumda ya da koşullarda çok kaçınılmaz. Yani zihin sonuçta hem ki bilgiye ya da nesnel bilgiye ulaştıkça somut durumda onu gerçekleştirmediği ölçüde çelişik bir varlığa dönüşür. Bunu hepimiz yaşarız zaman zaman. Yani doğru bildiğimizi edimselleştiremediğimiz sürece aslında bu işte patolojik dediğimiz durumlardan bir tanesi. Yani çelişki aslında varlığın bir nevi en üst noktası. işte şizofrenin dediğimiz belki boyut. Dolayısıyla burada sağ etkisi olan şey politik etkinliktir. Yani kişi nesnel bilgiyi gerçekleştiremediği nesnel bilgiyi gerçekleştirebileceği koşulları oluşturamadığı ya da ilişkileri oluşturamadığı sürece bu işte felsefenin patolojik riski bu taraftadır yani sürekli bir refleksyon hasta eder yani bu bunun da aslında refleksyon dediğimiz şey bu anlamıyla bedenin ve zihnin birlikte bir refleksiyonu ve diğer insanlarla birlikte türdeşimizle e, birlikte ya da doğayla ile birlikte bir refleksyon e, bu nedenle soyutlama dediğimiz şey e, kuşkusuz e, zaten zihnimizin yaptığı bir e, edip Zihnin bir varoluş tarzı. Yani zihin doğası gereği soyutlar zaten. E, ama bunu işte e, idealist bir çizgiye e, varmasını engelleyecek olan şey politik etkinliktir. Tanrı Marx'ın söylediği gibi madem nesnel varlığımızı diğer insanlarla e, ilişkimizde temin edebiliyoruz. O zaman işte bu şeyin e, soyut etkinliği gerçekçi bir anlamda ya da gerçekliği yeniden e, test edecek şekilde, birinci <gülüyor> bir şekilde e, ortaya çıkmasına neden olacak şey bir terbiye bir politik etkinlik içinde olmakta Ve bir politik yalnız kaldığımız zaman bile politik bir varlığı varoluşu sürdürürüz. Bu da işte bizim tam da insan doğasına antredeceğimiz e, şeylerden bir tanesi. E, o yüzden bu e, tarz kavramların Tam da aslında mülkiyet ilişkilerinde olduğu gibi, nasıl ki zaten hep kapitalizm ya da sınıf ilişkilerde özel mülkiyetin olduğu e, toplumlarda, e, sadece üretim araçlarına el konulmaz. Yani o şeyi vardır ya Marksın söylediği, e, egemenler, egemen fikir, fikirlere de egemendir. Yani sadece üretim e, ilişkilerine e, üretim araçlarına egemen değildir. Dolayısıyla bu e, şeyin devrimciliğin ya da siyasal bir dönüşümü. Salt bir e, mülkiyet ilişkisine dönüştürmekle ilişkili olmadan aynı zamanda tabii ki insanların fikirlerini e, ya da işte düşünce tarzlarını dönüştürmeye dönüp bir süreç olduğunu e, gösteren şeylerden birisi. O yüzden bütün tarihi kendimizin tarihi ilgili sahiplenmek zorundayız. Nasıl tüm mülkiyet araçları e, hepimizin ortak mirasıysa ortak emeği tüm insanlığın acı çekerek ürettiği e, miras bıraktığı bir Bilgi, ise, bilgi tarihi de bilgilerin de bilimlerin de tarihi hepimizin ortak tarihi. Aslında işte komünizmi ya da devrimin temel şeylerinden birisi bu. Bu ortak mülkiyeti yeniden ele almak. Yani bunun ortak bir miras ortak bir zenginlik olduğunu savunmak ve bunu gerçekleştirme mücadelesi ya da çabası olarak devrim fikri de önemli. Yoksa basit bir dönüşüm değil. Üretim araçlarında hezilenler el koydu. Tamam devlette. De devlete de el koyduk falan gibi bir şey değil. Bu bir değerler çatışması aynı zamanda. Yeni değerler işte bilimin bir ortak değer halinde savunulmasını sağlayabileceğimiz yeni bir varoluş tarzını savunmak anlamına geliyor. Burada kısaca metinden bahsedelim. Hadi. Okumuşsunuzdur belki. Marx'ın zaten bahsedilen ulusbakerin de bu biraz felsefi de bir metin ama hani ağır gelmiş olabilir arkadaşlara. Ama önemli. Marx'ın felsefesini, kavrayışını anlamak açısından e, önemli. Senin hikayeni anlatıyorlar biliyorsunuz e, kapitalde e, söylediği bir ifade. E, burada tabii yeni bir az önce tarihçi bir arkadaşla konuşuyorduk. Onun e, söylediği şey üzerinden e, düşündüğümüzde. Yeni bir tarihsel yöntem aslında Marx e, tüm kendinden önceki tarihsel yöntemi e, Bilerek ve onu aşarak yeni bir tarihsel yöntem e, önermiş oluyor. Senin hikayeni anlatıyorlar e, kısmı aslında işte tam da bu hikayenin yani sınıfların e, mücadelesi, tarihi bir sınıf mücadelesi ya da sınıfların çatışması e, olarak okumamızın e, nesnel bir e, anlatı olduğunu söyleyen e, bir ifade. Dolayısıyla... Marx'ın böyle ara ara söyleyip geçtiği şeyler vardır. Onun arka planını iyi okumak gerekir. Onun için de Marx'ın bütün metinlerini okumak gerekir. Ee, bu da çok temel bir e, sorumluluk olarak hani devrimci açısından, Marxist düşünceliğiniz yer açısından e, temel bir sorumluluk olarak görülebilir. Dolayısıyla burada Marx'ın birinci sözü aslında nesnel gerçekliği yeniden, yeni bir tarzda, e, yeni bir yöntemle e, okumak açısından bir öneridir. Ee, çok şeyi yani üzerine değinecek konu var ama çok fazla e, zaman olmadığı için sizin ya da e, vurguladığınız bir şey, vurgulamak istediğiniz bir şey varsa ilk sözü için ee, tabi şey de yani bu e, nesnel e, gerçekliğin Marksın e, hikaye dediği şeyin tarihsel e, senin hikayeni anlatıyorlar dediği e, nesnel gerçekliğin e, önerdiği bir şey var. Tarihin yasalarını aslında Marx bu ifade aracılığıyla ortaya koymaya çalışıyor. Tarihin yasaları dediği şey de aslında tam da işte daha önce değindiğimiz şey tarihin eğilimi sınıfların mücadelesindeki eğilimi keşfetme yasaları ya da ülkeleri eğilimi yasası diyor. Bakın bu çok Marx bence üzerinde durulmaya muhtaç bir kavram. Eğilimi yasası dediği şeyi. Dolayısıyla ilk şeyi, ifadeyi ulus fakar bu anlamla önemli oluyor ve zaten şeyi söylüyor, Marx bu ifadeyle tarihsel okumada bir kırılmaya neden oluyor. Tarihçilerin de bu çok sık yaptığı bir şeydi. Yani tarihte belli yöntemler vardır ve Marx bu yöntemlerin dışında yeni bir yöntem getiriyor ve aslında yine aynı şeyi yapmaya çalışıyor Marx da Nesnel gerçekliği nasıl kavrarım sorusundan hareketle. Ancak tarihi, işte bu sınıf çatışmaları tarihi olarak kavradığın zaman buradaki nesnel e, durumu e, nesnel değerlendirme yapma şansına sahip olabilirim ve nesnel e, tarihsel yasaları keşfetme şansına e, sahip olabilirim diyerek bu ifadeyi kullanıyor. Bu çok dediğim gibi üzerinde durulması gereken e, şey. Sizin ilginizi çeken kısımlar varsa ...onu da söyleyebilirsiniz. Burada... E, ...dille ilgili bir e, eleştiri var. Bu kısımda... E, ...bu aslında çok güncel de bir e, sorun. Felsefe açısından da e, bir sorun. E, kısaca şunu söyleyebiliriz. Yani şeyin felsefenin ortaya çıktığı e, zamanlar ...biliyorsunuz felsefe o zaman bilimden de çok ayrı değil... E, sanattan da çok değil. E, felsefenin bütünsel olarak e, araştırmalarını ya da e, tartışmanın, felsefi tartışmaların yürütüldüğü dönemlerde e, varlık sorunu temel bir sorundu. Daha sonra insan sorunu ya da düşünce sorunu e, ayrılmaya başladı ve şu anda günümüzde e, felsefede dil sorunu, dil felsefesi hakimdir. Analitik felsefe dediğimiz. Bu çok rastlantısal bir şey değil tabii. Aslında doğrudan doğruyu üretim ilişkileriyle alakalı bir şey. E, ama bu şeyin Daralmanın felsefeye e, olumsuz etkileri çok fazla. Yani en e, kapsamlı kavramı ele alan felsefe artık sadece yine insan merkezi diyebileceğiniz bir şekilde dil sorunuyla. Yani analitik felsefe dediğimiz yani bir şeyi dildeki anlamı ya da semboller aracılığıyla araştırma, kaba ifadeyle e, söylersek. Dolayısıyla gerçeklikten e, ya da nesnel bilgiden bir anlamda vazgeçmiş bir felsefe, ontolojik anlamda. Dolayısıyla nesnellik dilde var olan bir e, kategori olarak e, Bu çok uzun bir tartışma ama çok önemli. yani e, O zaman biz nesnelliği ya da hakikati tamamen dilde kurarak, yani sembollerle kurarak tesis ettiğimizi ileri sürmeye başlarız. Tersetiyi bu sınırda görürsün. Oysa e, Marx'ın bu ifadesi, Ulusbaker'in de yorumuyla, e, hakikati anlamak ya da anlatmak değil, hakikati keşfetmek <gülüyor> ve yeniden yaratmak açısından. Marks'ın bu ifadesinin önemli olduğunu söylüyor. Çünkü Marx burada hikayeyi evrenselleştiriyor. Senin hikayeni, anlatılan senin hikayenin dediği hikaye hepimizin hikayesi oluyor. Bu anlamıyla nesnel bir anlatıdan bahsediyoruz. Baker'in de vurgu yaptığı şeylerden birisi işte bir tarihsel bir yöntem açısından kırılmaya neden oluyor olması bu şeyi ifade İkincisi de e, tarihin ya da gerçekliğin söylemsel düzeyde değil de aslında e, işte gerçeklik düzeyinde e, yeniden tartışılması ve el alınmasının gerektiğini söylüyor. Burada Marx'ın yaptığı şey, hakikati sadece söylemek değerli değildir. Hakikati keşfetmek ve yeniden tesis etmek de e, aynı oranda değerlidir. Şimdi ikinci söz arkadaşlar, sizin bir, birinci sözle ilgili söyleyeceğimiz bir şey yoksa, e, i̇kinci söz benim bildiğim Feuerbach'ın sözü. E, ama ulusfakar bunu e, yani Feuerbach'ın sözü ama Marx bunu bir şekilde Feuerbach eleştirisinde kullanıyor. Feuerbach biliyorsunuz Marx'ın etkilendiği bir filozof. E, önemli de bir filozof. E, yani o şey e, materyalist felsefedeki kırılmaya öncülük eden bir isimlerden bir tanesi. E, bir kulübede e, farklı düşünülür bir sarayda farklı düşünülür e, ifadesi aslında Marx'ın işte Düşünce mi, madde mi bilinci belirler, bilinci mi, bilinç mi madde belirler e, düsturunun bir başka ifadesi olarak e, düşünülebilir. Bu tabii şey ideolojik bir ifade olarak da, yani bizim işte düşüncelerimizi ya da ideolojilerimizi belirleyen şey e, nedir tartışması açısından da e, <gülüyor> ilgili bir ifade. E, kulübede farklı... E, aslında bu işte e, siyaset açısından da e, belki ilk e, saatte konuştuğumuz şeyler yani işte diyoruz ya bizim bu e, edilgin hissettiğimiz ya da bizi edilginleştiren duyguları nasıl aşabiliriz sorusu aslında etkinlik durumumuzu değiştirmemizle ancak mümkün olabileceğini gösteren şeylerden birisi bu. Yani e, işte varlık tarzımız, düşünce tarzımızı da belirler. Burada e, belki kim arkadaşları bahsedebilir ama bedenin bir önceliğinden bahsetmek söz konusu olabilir. Yani e, ontolojik açıdan işte bedenin varoluş tarzı düşüncemizin varoluş tarzını e, belirler. Beden nasıl varoluyorsa yani beden devrimci bir etkinlik içinde var oluyorsa devrimci fikir pekişebilir. Bu nedenle fikirle bedenin bir bütünlüğünden bahsetmek zorundayız. Yani ne salt zihinsel etkinlik, ne salt pratikçilik. İkisini bütünleştirdiğimiz oranda gerçeklerim bir faaliyetin e, tesisinde yer alma şansımız var. Bu doğamız gereği böyle. Yani madem ki e, ki biz bunu böyle atfediyoruz, bu aslında iki diye atfettiğimiz şey bizim ayırdığımız, tam da Descartes'in aslında modern anlamda öncülük ettiği şey, zihin ve beden ya da işte ruh ve beden. Kant'ın akıl ve beden diye ayırdığı şey aslında ontolojik açıdan ayrılacak şeyler değil. Ama felsefenin işte e, anlamak için yapmak zorunda kaldığı şeylerden birisi de bu. Bunu düşünürken biz de yaparız değil mi? Genelde gündelik sohbetlerimizde de. Yani bedenimiz mi ruhumuza hükmediyor, ruhumuz mu bedenimizi? Aslında teorinin pratik bir tartışmasının e, bir uzantısı olarak düşünebilir. Hocam. Spinoza, Descartes'i nasıl eleştiriyor bu noktada? Şimdi Descartes'i kendi sisteminde çökertemeyeceğinizi ben duydum. Yani hakikaten bir çıkışta bulamıyorum. Her şeyi öyle güzel tam diye dayandırıyor ki bilmiyorum. Belki yaşadığı dönemde Galileo'ya asıldığı için de olabilir? <gülüyor> Ama Spinoza ne diyor peki Descartes'in şükürken? Yani, yani Descartes ikisinin birbirinden bağımsız sözler olduğunu söylüyor. Beden bir tözdür. Töz bir şeyi özü olarak düşünebilirsiniz. Aristoteles'in tanımı bir şeyi o şey yapan şey. Süpersüfet i̇şte terim bu ya yani süpersüfet tanım bu bir şeyin nedeni olan yani bir şey tözünden bağımsız var olamaz töz onun varlığının ilkesi olarak söyleyebiliriz kavaca. Dolayısıyla şeyin Descartes ruhla bedenin birbirinden bağımsız sözler olduğunu söylüyor Spinoza bu ayrımı eleştiriyor. Daha epifiz bezi diye bir bez üretiyor bu bez birbirine bağlar diyor olsa bedene. O noktayı bu çok bilimsel felsefi ya da bilimsel ya da felsefi bir açıklama değil yani bir bezle sen onları işte birbirine bağlarsan çok da vurmamak lazım. Biraz da tabii doğru gülüyor yani. <ayetinde. gülüyor> Ama bu şeyi köklü bir ayrım yani idealizmin en temel ayrımlardan bir tanesi ve bu e, ideolojiye temel oluşturan bir ayrım yani günümüzde dinin çok etkin bir ideolojik boyut olarak kullanılmasına yol açan şeylerden bir tanesi. Bu da öbür dünya anlayışı bu an buna dayanır. Yani ruhumuzun bedenden ayrılması ve başka bir dünyada başka bir varlık aleminde tekrar işte vücut bulması yani ruh nasıl işte bu an olacaksa gibi şeylerle. Bakın bu dolayısıyla felsefe öyle kendi başına yapılan masum falan bir etkinlik değildir. Yani ...ruh ve beden ayrımı çok ciddi bir ideolojik temellendirmeye neden oluşturur. Yani o yüzden ama Spinoza'nın oradaki eleştirisi ikisi de aynı sözün sıfatları olarak açığa çıkar. Hatta sıfatlarının tavrı olarak yani aslında doğa. İkisi de doğanın kendini ifade ediş biçimidirler. der bilincimizde bedenimizde. Evet, tek bir köyü. birlik içindeyiz der. Yani dolayı, dolayısıyla beden öldüğünde ruh da yok olur ya da ölür der. Yani onda bu ayrım şeyde işte idealizmin ve Batı felsefesinin genelinde hep ruhu aklı kurtarmaya dönük bir çaba vardır. Buradaki çaba ölümsüzlükle alakalı bir şey. Yani insan bir tevize ölümsüzlüğü arayan bir varlık olarak tezahür ediyor felsefede de. Bakın bu mitolojide de vardır, değil mi? mitolojik şeylerde de, anlatılarda da vardır. Bu bile bir felsefi tartışma. Yani insan neden ölümsüz olmak ister? Bunun da devrimcilikle bir alakası var. Çünkü nihayetinde işte, eğer biz bir canlılık tarihi ya da doğanın parçası, sonsuz bir varlığın parçası olduğumuz olduğumuzu kavradığımız zaman... Ölüm fikri çok üzerine düşünmemiz gereken bir fikir olarak bizi meşgul etmez. Ama şöyle diyorlar onda da insan sonsuzluğu nereden bilebilir ki? Sonsuzluk gibi bir kavram insanın içinde var. Yani hani biz deneyimleyemediğimiz şeyleri bilemiyoruz gibi düşünüyorlar. Yani bunu eleştirenler benim hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla sonsuzluk algısı bizim içerimizde doğuştan var olarak getirdiğimiz bir şey. A priori dediğimiz evet. felseficiler var mı? ...önsel yani zihnin doğuştan getirdiği fikir... ...ya da ruhun doğuştan getirdiği fikir... ...şimdi bu bir idealist yaklaşım... ...yani idealist felsefede işte tam da bu tarz kavramlar... ...zihnin ya da ruhun kendi yapısında... ...doğasında getirdiği öncülerdir... <gülüyor> ...afirör dediğimiz şey o... ...önsel olan... ...yani deneyime önsel olan... ...maddeciliğin eleştirdiği kısım da bu... ...yani biz sadece doğayla birlikte var oluruz... ...ve doğayla birlikte kavramlarımızı geliştiririz... Şu bir soru, bu Levin de bunu tartışır. Sonsuzluğu kavrayabilir miyiz? O zaman sonsuzluk olmaz. Niye? Kavrarım sen. <gülüyor> <gülüyor> sen bir şeyle ilişkili kurmaya çalıştın ama neyle? <gülüyor> <Tam hatırlayamıyorum>. <gülüyor> Niye? <gülüyor> sonsuzluğu kavrayınca belki sonsuzluğu deneyimleme şansın <gülüyor> olabilir mi acaba? Arkadaşlar sonsuzluğu böyle aşkın bir şey olarak düşünmeyelim. Bakın doğa sonsuz bir varoluşa sahip mi? Bu nesnel bir gerçeklik mi? Biz bu nesnel gerçekliği neden kavramayalım? Biz de bu nesnel gerçekliğin bir parçası mıyız? Nesnel bir varoluşa sahip miyiz? Özgür insan belki sonsuzluğu kavrayan insandır. <gülüyor> bir daha söyleyeyim o. sen ya. Apriori kavramı var mı? Evet. Yani bunu evet. genelde tindaj zendislerinin genel, genel kullandığı bir yöntem olarak karşılıklı. Mesela <gülüyor> arasında işte şu, şu, şu şartlar <gülüyor> altında bunun olma durumu, kapitalizm var olduğu oldukça eksermeye çalışıyor. Şimdi devam etmesi bir komik olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarihsel bir öncül alan. Evet olarak. evet tarihsel bir oğuz olarak. Apriori de değil işte o yüzden. Senterik bu grubu o yani tarihsel, analitik de olabilir, sentetik de olabilir ama sonuçta e, olgusal bir öncül <gülüyor> Yani bizim e, tarihsel olgulardan çıkardığımız bir öncül. Şimdi oradan zaten yola çıkınca şeyi de bir öncül olarak söyleyebiliriz. Marx'ın komünist topluma geçişi bir eğilim olarak, e, neredeyse bir zorunluluk olarak e, teorik açıdan temellendirmiş olduğunu görüyoruz. Marx diyor ki yani kapitalizm bu hareket yasasıyla... Zorunlu olarak bunu şöyle temellendiriyor. Bu üçüncü ciltte falan çok uğraştığı bir şey. Ee, kapital'de, bu de benzer bir şey yapıyor. Yani üretim ilişkilerinin belli bir e, düzeye, işte büyük ölçekli üretim falan diyor ya, belli bir düzeye geliyor olması. E, neyse o bir teknik bir şeydi. Bu artı emekle işte zorunlu yemek, gereklemek arasında bir ayrım yapıyor. Bilimsel olarak şunu söylüyor, kaba anlamda. Yani üretim o kadar evet. artar ki zaten insanların ortak bir yaşamı ve özel mülkiyetin olmayacağı bir şekilde gelişebileceği nesnel koşullar ortaya çıkmaya başlar. Ee, orada bir süreç vardır ya kapitalizmin, işte kapitalin sermayenin kendi döngüsel hareketinin e, tamamlaması gerekir kar edilmesi için. Yani üretimin e, dolaşım yoluyla tekrar bir kar, e, yani sermaye eklenen bir kar e, döngüsü tamamlaması gerekir. Bu döngü sekteye uğramaya başlar çünkü yoksullaşma ve işsizlik artar. Dolayısıyla dolaşım tamamlanmadığı için kapitalizmin temel krizlerinden birisi budur. Başka şeyler de var ama bilimsel açıdan yani ekonomi politik açıdan bir sürü şeyi var. Nüfus üzerine ve bu artı emekle gereklemek arasında bir çelişkinin oluştuğunu söyler ama bilimsel olarak bunu temellendirir. Yani öyle nesnel koşullar ortaya çıkmak zorunda kalır ki ve bunu kapitalizm kendi hareketi geriye oluşturur. Bu nesnel koşulları. Ve işte insanların artık bu koşullarda yaşayamam dediği koşullardır onlar. Yani kendi artık kaybedecekleri bir şey olmadığı koşullardır. E devrim koşullarının o zaman oluştuğunu, nesnel açıdan oluştuğunu söyler. Şimdi bu da bir öncü mesela. Sonuçta bizim yaşamadığımız bir şey. Zaten buna ilişkin çok ayrıntılı bir şey söylemekten imtina ederim. Aksi Yani şöyle şöyle olacak, böyle böyle olacak, falan, falan diye. Aslında orada bir adım ileriye götüren Lenin'dir. Madem böyle bir e, nesnel koşul oluşacak, bunu devrime elde olan şey, yani strateji, taktik gibi tartışmaları Lenin yapar. Aslında Marx'ın düşüncesini edimselleştiren Lenin'dir. Onu tabii ileri götürmek şimdi aslında esas görev. Lenin emperyalizm tarzında da o nesnel koşullar her zaman vardır diye bir şey söylüyor devrim için, yani tabii, emperyalizm çözümlemesi artık bu esnal koşulların oluşmaya daha yakın olduğunu gösteren bir şey. Yani, nihayetinde 1840'ları düşündüğümüzde, 1900, yani yaklaşık 100 yıl bir de yok arasında ama aslında Nedim'de bizim da çok fazla şey yok yani zaman açısından. Ve şey, teorik yani, oyun <gülüyor> geçerli olduğunu görebiliyoruz ama bu tabii şöyle bir şey değil, yani Maksizm'de e, Marx'ta da, demin de de, işte diğer e, devrimci teorisyenlerde de, ne dersek diyelim, işte filozof mu de, de, diyelim, ne e, atfedersek edelim, hangi sıfatı atfedersek edelim. Burada bir e, şey, e, hani zorunlu bir belirlerim ya da işte tam da dediğiniz gibi a priori bir şey yok. Yani her dönemin kendine özgür koşulları var, nesnel koşulları var ve bu özgür nesnel koşulları kavrayan insanlar var. E, aslında devrime öncülük edebilecek olan insanlardır. Orada Lenin'in devrimci örgüt ve hani önderlik e, açısından kastettiği şey biraz budur. Bu nesnel, e, özgür, kendine has. Şimdi bizim ülkemiz açısından dolayıdır bu. Yani Dünyadaki e, durumun, özgür durumunu, e, tarihsel özgür e, durumunu anlamak açısından da. Bunu iyi kavrayan insanlar ancak politik hamleyi e, doğru yapabilirler. Bakın burada da yine bir şey var kavrayış. E, zorunluluğu var. Yani aslında bizim tam da işte az önce konuştuğumuz şeyleri de göz önünde bulunduracağımız şeylerdir. Yani neden kendimizi zayıf hissediyoruz, bir şey yapamaz edimsel, edilgin pardon, istediğimiz yalnız ya da işte her an ölebilecekmiş gibi değil mi? Bu ideolojik üzerimizdeki ideolojik ya da politik hegemonyayı kırabileceğimiz şeylerden bir tanesi en azından zihinsel anlamda içinde yaşadığımız bu özgül durumun nesnel çözümlemesini yapamıyor olmamızdan dolayı. Bunu tabii anlaşılır bir tarafı var. Çünkü birisinin içinde olduğu koşulları anlaması çok zordur. Yani şimdi dönüp 1848 devrimlerinin, Paris Komününün, Fransız devriminin nedenlerini ve bütün şeyleriyle unsurlarıyla çözümlemesini yapabiliriz. Bu çok kolay. Yani daha şimdiki duruma göre çok çok daha kolay. Onlarca kaynak var ve bize biraz şeyden Hegel, Minarva'nın baykuşu, Geceleri öter der ya, yani oradaki şey gibi, yani olgu gerçekleşir, biter ve filozof ondan sonra onun üzerine ancak bir şeyler söyleyebilir. Murray, ben bu yöntemi benimsediğim için söylemiyorum da. Marx'da başka bir şey diyor ama yani. Baykuşlar geceleri öter değil ama Ayenoğlu'da sürekli ötebiliyor diyor yani Baykuşlar. Ya yani tabii bu Gün şimdi hegelci bir yöntem, niyetin de bir olayı. Tarihsel bir olayı, kavraya, kavramımızın yolu o tarihsel olayın olmuş bitmiş olmasını e, gerektirir. Bu tabii devrimci bir fikirle e, yakından ilişkilendirebileceğimiz bir şey değil. Yani o zaman bütün devrimci müdahaleyi yok saymış oluruz. Ege'ye yönlendirebileceğimiz eleştirilerden birisi e, bu olarak bunun olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu önemli. Yani devrimci bir e, gereklilik olarak... İçinde yaşadığımız nesnel durumun özgür durumun nesnel çözümlemesini yapmak. Yani devletin şu anki yapısını, savaşların, diyelim ki taraflarının amaçları, talepleri ya da güç ilişkilerinin nasıl oluşturuldu? Dünyada güç ilişkileri nasıl oluşuyor? Orta Doğu'da güç ilişkileri nasıl oluşuyor? Giri ya da işte hukuki olarak yaşanan şeyler, ideolojik, diyelim ki toplumsal, toplumsal hayattaki, ya da insanların bir çoğunun ideolojik bir e, çizgide ısrar etmesinin nedeni ne? Yani diyelim ki bir e, bir şeyde siyasal çözümleme de ya bu insanlar şöyle şeyler e, işte e, kendilerini e, işte ezildiklerini reddetmiyorlar, başkaldırımiyorlar işte e, köleci bir bilinç falan filan gibi kaba ifadeler bir devrimcinin yapacağı şeyler değildir. Yani oradaki insanların neden bir politik güce güvendiğini, inandığını ortaya koyabileceğimiz nedenleri, e, ilkeleri e, ve şeyi, e, çıkarları, çıkar ilişkilerini kavramak durumundayız. Nesnel bilgilediğimiz şey bu. Yani bu nesnel bilgiye sahip olmadığımız sürece kişisel olarak herkesin sonuçta kendi kişisel e, politik e, etkinliğini sürdürdüğü bir şeye dönüşür. Yani biraz aslında sosyalist e, hareketteki e, ayrıççılık Diyelim ki bazı şeydeki pratiklerdeki sınıfçılık, kaba sınıfçılık, kaba pratikçilik dediğimiz şeylerin temel nedenlerinden birisi bu. Yani o bütünsel olan nedenleri görememek ve ilişkileri, bağıntıları, o unsurların birbiriyle nasıl organik bir bağıntı içinde olduğunu, devleti ile sermayenin diyelim ki işte polis gücüyle, polis gücünün hukukla bağlantısı nedir ya da işte milliyetçi unsurların ya da işte ee, her ne kadar ulusalcı atfedilseler bile, diyelim ki bir mücadelemin, toplumsal bir hareketinin ya da bir halk hareketinin e, ortaya çıkaran koşulları ne durumda olduğu, neden e, diyelim ki ya, yaptığı eylem tarzlarının nedenleri, bakın bu bizim dünya, bizim yaşadığımız açısından çok önemli. Yani bunları kavrayamadığımız süreci sürekli edilgin bir durumda hissederiz kendimizi. Ya hayat geçiyor, gelip gidiyor, ben de bir şey bir devrimcilik ama. Her şey yani bana karşı, her şey benim sonuçta dezavantajım da. Ben de bir şey derinci birisi böyle düşünmez. Yani devrimci birisi bunun nedenlerini kavramak ve bunun nedenlerine müdahale etme çabası içinde olmakla mesuldür. Bunu ki zaten kendisi iç zorunluluk istedi. Zorunluluk dediğimiz şey bu. Yani devrimi bir zorunluluk olarak kavramak dediğimiz şey bu. Diğer türlüsü kadercilik yani. Hani nesnel koşullar dediğimiz şey niyetle bizim dışımızda gerçekleşen şeyler değil. Biz de bu nesnel diyebilirsiniz <gülüyor> Burada evet ikinci sözde söylenen şey biraz şey diye göndermeli yapmış Ulus Bakar. Görevlilik kuramının da bir formülü olarak okunabilir diyor bu. Bir kulübede bir saraydakinden farklı düşünülür diyor. Ama dediğim gibi bu esasında Foyerbağ'ın bir ifadesi. Koyarbak uzun süre felsefe üzerine yazarken bir süre sonra kulübe çekiliyor. Kulübe gibi bir yani hayat sürdürüyor tek başına. Ve fikirleri dönüşmeye başlıyor. Yani çok bir düşünceye sahipken bir anda insan özü tartışmasına zihni evriliyor. Ve orada insan özü tartışmasında din sorununa bağlıyor. İnsan özünde bir dinsel unsur keşfetmeye çalışıyor Koyarva. Marx'ın etkilen birisi. Marx uzun bir süre onlar övgüyle bahsederken bu değişimi fark ediyor. Ve bu ifadeyi aslında bir anlamda ona karşı kullanıyor. Yani kulübeye girdiğin için böyle düşünüyorsun. Yani. Önceden bir materyalistin, bir maddeciydin. Ve o döneme ilişkin gerçekten o dönem açısından düşünülüğünde çok radikal fikirleri olan bir filozof önemlidir. Koyarva. Marx'ın da Ege'le yani birlikte etkilendiği bir isimlerden bir tanesi. Üçüncü söz aslında dinle ilgili ama bu biraz başta da bahsettiğimiz anlamda değer sorunuyla da anlam sorunuyla da alakalı olarak düşünebiliriz. Yani dinin aslında tüm insan, insanın manevi dünyasını gerçek manevi dünyasının yerine ikame edinmesi aslında dinin bu yeri bizim şeyden bahsettik insan değer veren, anlam veren bir varlıktır diye bu össel yanını Dinle kuşatması, ideolojik anlamda e, sınıflı toplumların ve özellikle kapitalizmin e, yaptığı temel şeylerden birisi. Bu çok eski tabii. Yani sadece kapitalizmin de sınırlayabileceğim bir şey değil. Din çok eski bir e, ideoloji olarak da düşünülebilir. Marksizmedir. Burada din o zaman diye eleştirenler olmuş. Ordu'nun anladığım kadarıyla. Yanlış mı anlamışsın? Nasıl? Marxizmede yapılan eleştirilerden biri ve o zaman sen de kendi dinini getiriyorsun. Yani bir sefer paragraflarda böyle Ateş bir şeyler var. Ateizmle buna deniyor değil mi? Merak e Sanki ben mi yani, anladım? Hani o zaman Marx'ın da bildiğim gibi gelen eleştiriler arasında böyle bir şey varmış. Şeysin bu bir şey sistem. Şey. <gülüyor> yani tabii sonuçta şey Marksist çizginin içinde çok kaba materyalist düşünceler var. Yani e, Dolayısıyla bunların kendisi de evet bir din işlemi görüyor olduğunu söyleyelim. Marx'ın kendisi kesinlikle böyle bir şeye sahip değil. Yani Marx'ın, e, tabii bunu biz Marx'ı sevdiğimiz için falan söylemiyoruz. Bakın duyguları karıştırmıyoruz yani. Mesnel açıdan baktığımızda, <gülüyor> Marx'ın eserlerinden bunu çıkarıyoruz. Marx'da e, din, dine müsaade edecek herhangi bir dogmatik düşünce tarzı yok. Aksine Marx dogmatizmi en köklü biçimde eleştiren e, filozoflardan bir tanesi. Zaten o en başta işte gençlik döneminde yaptığı çalışmaların önemli bir kısmı felsefe okumaları. Ee, 23 yaşında falan mesela Spinoza defteri falan var. İşte Spinoza'yı okuyor. Ee, Hegel'i çok iyi biliyor. Ee, ve şeyi görebiliyoruz. Yani farklı düşünce tarzlarına sahip filozofları okuyor ve o söylediği şey önemli. Yani ben yasaların metafiziğini yapıyorum dediği şey aslında e, dogmatik olmadığını gösteren şeylerden bir tanesi ve bir Temel eseri e, doktora tezidir Marx'ın. E, yani Marx'ın dogmatik olmadığını gösteren. Orada Demokritos'ta Epikiros'un arasında biliyorsunuz bir doğa felsefelerine ilişkin bir karşılaştırma yapar. Demokritos'un kaba materyalist, mekanikçi, e, mutlak belirlenimci olduğunu söyleyip eleştirir. Hı hı. Ve Epikiros'taki e, rastlantı kavramının kıymetli olduğunu söyler. Yani bu kavramı e, tarihsel okumada da, doğayı e, ta, araştırmamızda da Göz ardı edilemeyecek bir kavram olduğunu söyler. Bakın kuantum fiziğinde var benzer bir şey. Psikolastik düşünce aslında. Evet aynen tabii ki psikolastik düşüncenin e, köklü bir eleştirisi ama bu e, rastlantıya ilişkin söylediği şey çok özgün bir şeydir yani o dönem açısından. Bu nedenle şeyin Marks'ın kaba materyalist, kaba belirlenimci ya da dogmatik olduğunu ve çünkü dini bir sistem olarak yani din... E, ona bir dinsellik atfedebilmemizin koşulu dogmatik bir yapıya uygun olması gerekiyor. Öyle bir müsait şey yok, kavrayışı yok. Marx'ta aksine hep böyle ucu açık, daha sonsuz bir kavrayışa e, açık. E, bunu Marx'a söyler, ne le söyler. Bilgi sonsuzdur e, ve bu e, o yüzden insanın bileceği şeyler hep vardır. Bu idealizm karşıtı bir şey. Yani o yüzden idealizmde tek bir iddayı kavradım bütün her şeyi ona bağlı olarak, onun altına yerleştirerek e, kavramak gibi bir şey. E, tabii ki Marksizm'de, materyalist düşünce de olmayan bir şey. Ama e, tabii ki şunu da söyleyebiliriz. Yani kaba determinist, e, kaba materyalist Marksist e, düşüncenin içinde eğilimler söz konusu. E, bunları eleştirmek tabii ki hepimizin e, görevi aslında bir anlamda Marksist düşünceyi e, sürdürecekselik. Bunlar, bunları düşünmek ve bir şekilde ayrıntılı olarak e, kavramak, geliştirmek durumundayız. Ama orada Marx'ın işte doktora tezinde daha çok genç yaşlarda bunu söylüyor olması bile ...Marx'ın hep e, felsefeden e, hareketle e, bir şeyi kavuruyor olmasına e, olmasından kaynaklanıyor. Yani rastlantı, e, bunu iktisat yazılarında da kullanıyor. Böyle ara ara rastlantı kavramından bahsediyor. Yani şeyden belki e, intira ediyor. Hani ben böyle bir kapitalist çözümleme, kapitalist üretim ilişkilerini çözümlüyorum ama bunu bir e, işte kaba bededelimci bir tarzda yapmıyorum. Bakın şeyi arada böyle parantez içinde söylüyor. Rastlantıyı burada göz ardı ediyorum diyor. Diyelim ki kapitalizm işte şöyle şöyle şöyle bir eğilim içinde diyor. Arada hemen onu bir yere şey yapıyor, yerleştiriyor. Buradaki rastlantıyı göz ardı ediyorum diyor. Yani dolayısıyla tarih mutlak bir şey çizgisel e, süreçte e, tezahür etmiyor. Bu şeyi Marksın felsefesinin temel e, eleştirel noktalarından da bir tanesidir. O yüzden zaten Marksizmi, Marksız düşündüğü e, ve tarihi çok iyi bilinmek durumundayız. Yani e, tehlikeli olan Marksizmi bir dogmatizm gibi kabul edip. Ee, onu e, işte bir idealist bir fikir, Marksizm bir ideale değil niye yani O bir düşünce sistemin bir yöntem, e, devrimci bir teori. E, Lenin dediğimiz gibi onu bir adım ileri götürüyor. Bunu Lukasch da söylüyor. E, <gülüyor> Marksın felsefesini Lenin bir adım ileri götürdü diyor. Ondan daha sonra bir çok fazla ileri götüren olmadı diye aslında. Ondan sonra bir sürü Marksist var e, ama. Marksizmin e, tarihi olarak derinleştirilmesi ya da stratejik olarak derinleştirilmesine neden olan Lenin diyor. Bakın bu da bir görev yani o aslında sonuçta diyelim ki bu böyle bir şey varsa geçiş varsa bu geçişi bir adım ileri götürmek güncel biçimde Marksizmi derinleştirmek aslında devrimci görevlerden devrimci sorumluluklardan bir tanesidir yani devrimci aslında varlığını <gülüyor> Bu ilkeye, bu eleştiriye yaslar. Bu düşünce biçimi, bu Marksist e, düşünce sistemi e, yani güncellemek ve nesnel duruma uygun biçimde yorumlamak, eleştirmek, ileri götürmek, derinleştirmek. Çünkü koşullar değişti. Yani artık elimizde daha fazla bilimsel bir şey var, argüman var. Maddeye ilişkin daha fazla şey biliyoruz. Yaklaşık yani 200 yıla yakın bir süre önce ya da Lenin'in düşündüğümüzde 100 yıl öncesine göre yaklaşık olarak çok daha şey biliyoruz. Dolayısıyla aslında bir anlamda çok daha şanslıyız. Marx'ın, Lenin'in ve o literatürün, felsefenin, siyaset tarihinin bize çok bırakma ciddi birikim var. Bundan yararlanmak zorundayız. Bu bir şans. Yani Marx'ın yaşadığı dönemde yaşadığımızı düşünelim. Elimizde hiçbir şey yoktu belki ya da çok az şey vardı şimdiki koşullara göre. Dolayısıyla bunu değerlendirmek, güncellenip ve yeniden tesis etmek durumundayız. Marksizmi Marksizm olduğu ya da Marksı Marks gibi o sınırlarda kabul etmek Marksist çizgiye, Marksist yönteme aykırıdır zaten. Marks'ın söylemediği onlarca şey de var elbette ki ya da Lenin'in eksik kaldığı, açıklayamadığı... Zaten öyle olsaydı şu anda işimiz çok kolay olurdu. Ya onların verdiği şeyle, stratejiyle çok rahat ne yapabileceğimize ilişkin bir fikrimiz olurdu. Günümüzde yaşadığımız bu belirsizlik, bu her şeyin görecemiş gibi e, hissetmemiz, her şeyin e, bizim dışımızda gerçekleşiyormuş gibi hissetmemizin nedenlerinden birisi teorik zayıflıktır. Devrimci hareketle devrimci teori hep birlikte gider. Hiçbir zaman birisi önde değildir. Deni'nin söylediği şey e, ne yapmalı da söylüyor diyor. devrimci teori devrimci hareket ve o dönem açısından şunu söyler bunu ne kadar söylesek azdır der bu nedenle e, devrimciliğin temel e, düsturlarından birisi tabii ki felsefe, tarih bilim siyaset bilimi e, okumaktan geçer öğrenmekten, deneyinlemekten sürekli bir donanımla ve sürekli bir e, çabayla, bunu bir varoluş tarzı haline getirerek bu kesinlikle şey yapılacak hani öznel bir görüşe, öznel bir yoruma e, yer bırakılacak bir şey değil. Bu böyle yani nesnel bir olgu olarak böyle. Bir şey yapmışlarsa diye belki yani geçmişte e, insanlar ya da bir derinci fikir gelişmişse derinci bir hareket gelişmişse orada bir derinleşme orada başka bir yaşama olan inanç, çaba çaba e, Ortada olduğu için ya da geliştiği için zengin bir fikir birliği olduğu için işi şey olmuştur. Sovyet devriminde de aynı şey var. Yani Sovyet devriminin gerçekleşme sürecinde ve gerçekleştikten sonra Stalin'e kadar Stalin zaten birçok şeyleri yasaklıyordu. Stalin bunu yasakladı. Spinoza'yı da, Spinoza da yasaklıyordu. Dolayısıyla o dönem uzun bir dönem felsefe metinleri e, çevriliyor ve okunuyor. Yani Platonlar falan o dönemde işte spinozacı olan e, ama klasik felsefeyle uğraşıyorlar. Yani bunun bir nedeni var, bunun bir anlamı var. Çünkü yaşamı yeniden inşa etme sorunu felsefenin de temel sorunu. Yaşamı yeni değerlerle, yeni varoluş biçimleriyle yani özgürlükle yeniden tesis etme e, sorunu devrimin temel sorunu. Bu derinleşme çok ciddi bir oranda yaşanıyor ve teşvik ediliyor. Tabii bir süre sonra devrim farklı bir çizgiye geçince farklı sonuçlara açığa çıkıyor. Yo <Gülüyor> bir süreklilik içinde <gülüyor> gelişiyor. Ama şeyin, felsefenin hani çok politikadan ayrı olmadığını, yani yaşamdan bağımsız olmadığını görebilmenizin <gülüyor> koşulu aslında tarihte biz zaten bunu bize gösteriyor bunu, Marx da, Marx şeyleri e, hani, felsefe zaten okuyacağız ya da tarih zaten okuyacağız ama bence bu biyografilerin okumasının da çok büyük katkısı oluyor yani Marx'ın, e, ne bileyim, Descartes'ın yani de, tam da burada ikinci şeyde söylediği şey, yani bir kulübede bir saraydekinden farklı düşünür dediği şey evet şey e, Kant bir devlet filozofu gibi düşünüyor çünkü yaşam biçimi öyle o kadar statik bir hayatı var ki düzenli, saati saatine biliyorsunuz dakik bir filozof ve ona göre düşünüyor. Diyojeni bilirsiniz, diyogenesi fıçıda yaşıyor ve doğal hayatta yaşamak gerektiği felsefesi ya da e, düşüncesi orada açığa çıkıyor. Kantçıymıştı arkadaş. O, da. <gülüyor> o yüzden şey yani e, biyografiler önemli. Yani <gülüyor> filozofların <gülüyor> yaşamları <gülüyor> onun yüze tarzlarını <gülüyor> e, elbette ki birebir belirliyor. Teşekkür <gülüyor> ederim. Teşekkür Bir şey hani şey dediğiniz gibi sadece bir farkı düşünürmüyor. Aslında çoğu zaman aynı bir şey. Çünkü Mars'ın Sanırım Alman ideolojisinde maddi yönetim araçlarına sahip olan sınıf aynı zamanda zihinsel yönetim araçlarına sahiptir. Yani kendi ideolojisini egemen gerçekmiş evvelsel gerçekleşmiş gibi görse. Yani Bir fabrikada, bir patronla işini çıkar aynı değildir. Ama mesela ee, asker şey şehir olan, olduğu için, yani baba ee, vatan soğusun diyor, aslında ee, sermaye diktatörlüğü sağ olsun diyor. Yani tabii orada işte tam söyleme çalıştığımız şey o Egemen sınıf egemen fikirlere de sınıf egemendir diye, dediğimiz şey. Sınıfa baskı uygulaması yani devlet, bu zaten. Devletin evet bir tanım olarak bunu kullanabiliriz ama fikir hani fikrin nasıl, düşüncenin nasıl biçimlendiğine ilişkin e, baktığınızda e, tabii ki bir burjuva sınıfına mensup birisi bir burjuva fikriyle, burjuva kültürüyle düşünür. Bir işçi ya da bir işsiz kendi sınıfının bilincine sahiptir. Düşünme tarzına sahiptir. Burada aynı şey dediğimiz şey, çok pardon yanılmı unutmadan. Aynı şey dediğimiz şey, Almanya Dövlesi'nde ya da 44 ele yatmalarında yabancılaşma kuranında benzer bir şey söylüyor. Yani ama işte şeyi söylerken sınıfın, iç sınıfının ya da ezilen sınıfın yaşadığı yabancılaşmayı ezenler yaşar diyor. Ve bu yabancılaşmanın ortaya, ortadan kaldırılabileceği işte özmesi ezilenlerdir, işçi sınıfıdır ee, diyor. Burada belki benzerlik ikisi de yabancılaşmış bir, bir iş içinde e, deviniyor ya da bir yabancılaşmış bir yaşam tarzını sürdürüyor. Birisinin maddi üretim e, ilişkilerine hakim olması ve istediği ihtiyacını ya da fazlasıyla lüksünü de e, gösterişini de e, gerçekleştirebileceği, madde olanağına sahip olması onun yabancılaşmadığı anlamına gelmiyor. Oradaki özdeşlik belki onun üzerinden kurulabilir. Ve e, şeyi söylüyor ya, işçi sınıfı kendi kendisini yok etmek için devrim yapar diyor. Yani aslında bunu yaparken e, sonuçta ezenlerin de yabancılaşmasını ortadan kaldıracak olan şey. Onun özgürleşmesi ama özgürleşmesi de evet, evet, o yabancılaşma <gülüyor> kuramının bir parçası olarak. O anlamda bir şey yaşamda kurulabilir. Ama e, bilinç anlamında sınıf bilinçlediğimiz şey sınıfsal düşünce tarzı dediği bir şey. Evet, bağlamış tarzlarımızın belirlediği de bir şey. O yüzden bir kulübede e, fark. Burada şey, Ulus de yaptığı bir şey var ya, devlet filozofları diyor. Şey, Batı felsefesinin birçok filozofu. Dolayısıyla bir devletin e, devlete tabi olduğunu düşünen ve devletin e, belki ideolojik etkisini arttırabilecek bir felsefi sistem geliştirmek başka bir şey. Marx'ın yaptığı de devletin insan doğasına o olmadığını ve bir tarihsel bir varlığı olduğunu ve tamamen sınıfsal ilişkileri düzenleyen bir mekanizma olduğunu söyleyerek yaptığınız felsefe bambaşka bir felsefe olur. Felsefelerin de bu anlamda, felsefe ideoloji değil ama ideoloji belirleyen unsurlarla sonuçta felsefeden e, edilmiştir tarihsel olarak. Nihayetinde yani Hegel felsefesi e, ya da Kant felsefesi ideolojik olarak, devleti felsefesi olarak da yer felsefeler. Platon'un felsefesini düşünün gerçekleşmemiş ama uzun süredir bir etkisi. Yani Orta çağda, Aristoteles'in ve Platon'un felsefesinin. Dolayısıyla sadece düşünsel alanda değil, politik alanda doğrudan doğruya felsefenin bir pratiği olduğunu, bir etkisi olduğunu gösteren şeyler, tarihsel olgular. Var mı arkadaşlar? Umarım verimli olmuştur. Çok sevdim evet. evet. yani ben de çok keyif aldım. Şeytinda da var ya akşamları.